Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Rabbimiz bize ömür veriyor, hayat veriyor, fırsat veriyor, sıhhat veriyor. Bizler de sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Özencazafet biraz tabii grip salgın var. Benim de şekerim olması itibarıyla ben de biraz daha uzun sürüyor. Ama eğer biz para almış olsaydık bu konuşmalarımızdan bu işlerimizden hani derdik bir haftada almayalım, bir eksik alalım da yatalım. Ama bu işler Allah rızası için olduğu için bir kuruş menfaat para efendim itibar nüfus kullanmak hiçbir suretle. Bu konuşmalar ve bu dersler maddi menfaate tahvil edilmediği için, edilmesi de düşünülmediği için biz ne kadar hasta söker olsak da derslerimize devam ediyoruz. Elhamdülillah Rabbimiz e, sohbetlerimize, ilmi çalışmalarımıza, kitap yazmalarımıza ve halkımıza yap, yapmakta olduğumuz hizmetlerimize mani olacak hastalıklardan, elden ayaktan düşürecek illetlerden muhafaza eylesin. Amin. Sizleri de muhafaza eylesin. Amin. E bizi takip edenlerin bildiği üzere hemen hemen bir 30 seneye ulaşmış kösürü de vardır. Halkla iç içe sohbet alakamız vardır. Ve bu Türkiye'nin, dünyanın birçok yerlerinde takip etmiştir, gerçekleşmiştir. Yani... Binlerce diyebiliriz. Meclislerde bulunmuşuzdur. Sohbet meclisleri kurmuşuzdur. Allah rızası için Müslümanlar buralara iştirak etmişlerdir. Binlerce diyebiliriz. Bu hakikaten herkese nasip olmayacak bir nimettir. Bundan dolayı Rabbimize çok hamdü senalar olsun. Bu vesileyle niceleri yani. Binlerce, on binlerce diyebilirim. Namaza başlayanlar, itikadını tasih edenler... İşte haramlardan sakınanlar, belli bir günahı bırakanlar, neler neler. İnşallah Allah Rabbimiz ahirette, amel defterimizde, sağ tarafta, sayfemizde mizanımızın sağ kefesinde karşımıza ihraç eylesin. Amin. Amellerimizi <gülüyor> iptal ettirecek. Dinden dönme, irtidat, riya, gösteriş gibi kötü inançlardan ve huylardan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Şimdi biz size... İtikatla ilgili dersler yapıyoruz. Ve bu dersler devam edecek. Evvel olarak iman konusunu seçtik. Neye inanacağız? Nasıl inanacağız? Rabbimizi tanımak zorundayız. Hangi sıfatlarla tanıyacağız ki? O sıfatların zıttından Rabbimizin münezze olduğunu anlayabilelim. Noksan sıfatlardan onun sahasını temiz tutalım, tenzih edelim. Kemal sıfatlarla onu tavsif edelim. Sıfatlayalım, niteleyelim. Ve böylece Rabbi bizi tanıyalım. Şu saatte şundan önemli bir konu var mı? Her an ölmek üzereyiz. Şu saatte niceleri ölüyor. Şu anda can veren var. Bir dakika sonra niceleri ölecek. Bir dakika, i̇ki dakika sonra niceleri üç dakika Her dakika adam ölüyor. Bu gece kimler ölecek? Yarın sabah kimler çıkamayacak? Bunlardan biri biz olabiliriz. Bakın nice insanların gösteriyorlar. Son görüntüsü. Birkaç saat evvel konuşuyor, gülüyor, oynuyor. Hopluyor, zıplıyor. Film diyor, dizi izliyor ama ahiret geliyor, ölüm geliyor, kıyamet geliyor, ölenin kıyameti kopmuştur. Memâ tefakat kıyamet kıyamet. Ben şimdi öldükten sonra, dünya devam etmiş ve ne alakadar eder? Benim göklerim de yere inmiş, benim için dağlar hallaç pamuğu gibi savrulmuş, benim için yıldızlar dürülmüş, güneş, ay dürülmüş yerlerinden sökülmüştür. Çünkü benim ölmekle kıyametim bu manada, bir manada kopmuştur. Bu itibarla biz kendi kıyametimizi düşünelim, ahirete hazırlanalım, Rabbimizi bilenlerden olalım, Rabbimizi bilmenin bulmanın yeri bu dünyadır. Onun için önce onu tanıyanlardan olalım. Bak bir itikad risalesi Arifan yayınlarında bulunur. Bu risaleden ders yapıyoruz. Bu arada ne konular geçiyor? Rabbimizin ne sıfatları? Şimdi başlayacağım. Zati sıfatlarını saydım evvelki derslerde. Altı sıfat. Sübuti sıfatları sayıyorum. Sekiz sıfat. Sekiz sıfatın da altı sıfatını bitirdim. Şimdi kelam ve teklin sıfatları kaldı. İnşallah bu derste de onları itmam ederiz. Rabbim nasip eder. Hemen birbirinizi haberdar edin. Telefonlaşın, mesaj atın. Bakın burada hiçbir yerde söylenmeyen, Efendim, şu anda kendisinden daha önemli bir şey olmayan, hoca bunu neye göre söylüyorsun? Neye göre söylüyorum? Allah'tan önemli bir şey var mı? Yok. Ahireti kurtarmaktan önemli bir şey var mı? Yok. O zaman, Allah'ı bilmeye, bulmaya, tanımaya ve bu vesileyle ahireti kazanmaya imkan sağlayan, şu konuları bilmekten, dinlemekten, inanmaktan, anlamaktan daha önemli bir şey de yok. Konu içeriğine göre değer kazanır. Ben şimdi burada size efendim ne anlatıyorsam, anlattığım neyse konunun değeri olur. Eğer anlattığım mevzu, dersin konusu, bizi yaradan, yaşadan, yediren, içiren, öldüren, dirilten Allah ise, o zaman bundan önemli konu şu saatte yoktur. Ne olur Allah için birbirini uyandıralım. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Bedava. Rabbimizi tanıyalım, tanıtalım. Ne olur Allah'ı sevelim, sevdirelim. Kimdir Allah? Im? Celle Celaluhu. Şimdi sıfatlarından hayat dirilik ilim bilmek, sem işitmek, basar görmek, irade arzu etmek, kudret gücü etmek. Bunlar konuşuldu. Kimisi bir derste sığdı, kimisi iki üç ders gitti. İrade sıfatı iki üç derstir gitti. Çünkü önemli bir konuydu. Kelam sıfat. Allah'ımız konuşur mu? Konuşur. Kur'an'da ayet var mı? Var. Ve Allah, Musa, teklima Allah Musa ile... Mükealeme buyurdu, konuştu diyor. Konuşmak var. Peki bizim konuşmamıza benzer mi? Benzemez. Bu kaydı her yerde koyuyoruz. Çünkü ayet var mı? Var. Leyseke misli şey Allah'ın benzeri hiçbir şey yoktur. Ne zatında, ne sıfatlarında, ne fiillerinde, ne işlerinde ona benzeyen hiçbir şey. Hiçbir yönden müşabehet ve benzeyiş, benzerlik olamaz. O halde konuşmak bizim bildiğimiz ne şekil oluyor? Bak ben konuşuyorum burada, harfle, sesle, içeriden bir ses hamuru geliyor. Ağzımda bu şekilleniyor, kalıba giriyor, harflere dökülüyor. Öbür türlü mesela adam ne, ne yapıyor? E, benzetmek gibi olmasın, Allah cümlemizi muhafaza etsin. Hastalara da şifa versin mesela, Oo, felç olmuş, bir şey olmuş. Konuşuyor, o bir ses çıkıyor. Ama bu harf kalıbına... E, dökülmeyince, e, e, kelimeler, cümleler oluşmayınca kimse de bundan bir meramını, maksadını anlayamıyor. O halde burada tabii e, bizim konuşmamızda Allah'ın sıfatından bize emanet verilmedir. Rabbimizin yaratmasıyladır. Bunlar hep Rabbimizin sıfatlarının delilleridir. Bizim diriliğimiz, bizim bilmemiz, bizim işitmemiz, bizim görmemiz, bizim arzumuz, bizim güç, bir şeye güç getirmemiz, bizim konuşmamız, bizim bir sanatkarlık yapmamız, bir marangozun işte şu masayı yapması gibi. Ha Bunlar eserlerdir. Bunlar aslı bizde olan şeyler değildir. Bunları biz e, babamızın evinden getirmedik. Bizim malımız da değil. Bunlar bize emanetlerdir. Ne gibi? Bir felçten adamın bütün ilmi bittiği gibi. Bir felçten adamın hiç konuşması kalmadığı gibi. Değil mi? Anında öldüğü zaman hayatı, diriliği kalmadığı gibi. E de olsa biz bunu saklardık. Bu bizden olmadığına göre Rabbimiz veriyor. istediği zamanda. alıyor. Almak üzere veriyor. Orada zaten arada ne çıkıyor? Fark çıkıyor. Zaten diriliğimiz emanet, sonu var, başı var. Rabbimizin öldü ilmimiz İlmimiz sınırlı. Duvarın arkasını görmez falan filan. Dünden haberi yok. Yarın hiç bilmez. Bu an, bugün bilene kadar haberler var. Kaçta kaçını kim ne biliyor mesela? İşitmemiz ona göre sınırlı. Belli ölçülerde. Görmemiz ona göre şartlı. Değil mi? Şu, şöyle bir engel olursa, önüme bir perde bitti arkası. Görülmez mesela. İrademiz iş görmez. Bir şey istersin olmaz. Meydana gelmez. Mevla'nın isteği öyle mi? Kudret gücü gücü yetmek. Ne gücü yetmek? 2 kilo mu kaldırısın, 5 kilo, 10 kilo. Mu? Herkesin bir sınırı var. Bir haddine aştığı zaman da şu adam elli kilo kaldırır, 100 kilo. Ondan sonra kaldıramaz. Konuşmak ona göre. Şimdi 13'ün Rabbimiz konuşur ama harf ile konuşmaz. Sesle konuşmaz. Allah Teala söyler. Konuşur fakat onun konuşması bize benzemez. Konuşması dil ile bir uzuv vasıtasıyla değildir allah Teala uzuvlardan münezzehtir. Elden, ayaktan, gözden, kulaktan, etten, kemikten, deriden, kandan bizim yaratıldığımız, efendim, bizi yarattığı her şeyden münezzehtir. E, dil bize mahsus bir uzuvdur. Dilsiz konuşulmuyor. Bu da sebepler aleminde bunu da böyle bağlamış. Yoksa dilsiz de konuşulur. Ağaç konuştu mu Musa Aleyhisselam? Konuştu. Ağaçın dili mi var? Taş konuştu mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Konuştu. Sahih hadislerde, Bukhari'de de geçtiği üzere. E, dili mi var? Yani bunlar tabi sebep olarak bizde e, konuşuluyor. Rabbim vasıtasız olarak hitap eder. Musa Aleyhisselam ne yaptı? Tur, Tur dağında nidâ etti. Nereden nidâ etti? Ağaçtan. Yani biz ona ağaçtan nidâ ettik. Ne diye? Ya Musa! Ey Musa diyor mesela. Bunu ağaçtı, Rabbim buyuruyor, ağaçtan duyuruyor. O ağaç ne gibi oldu? mikrofon gibi oldu. Yani şimdi bu mikrofon takılıyor ya, benim sesim o, o vasıtayla size ulaşıyor gibi. Düşünelim. Ağacım burada nesi var? Bir, efendim, ulaştırma aracılığı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Miraç Gecesi kıtaplarda bulundu mu? Bulundu. 70 bin kelam ettiler. Bir vaat 90 bin kelam ettiler. Mesela Velluha, suresin bir kısmı, Elemneşrah'ın bir kısmı, Bakara suresi sondaki amener Rasulü iki ayet. Bunları Cebrail Aleyhisselam mı getirdi? Yok. Ahsap suresinde övlediği sallallahu aleyhi ve bir ayet var. Bunları mesela vasıtasız. Melek aracılığı olmaksızın Rabbim e, Habibine mukaleme buyurdu. Kendisiyle konuştu. Bazı kullarına vasıtasız, bazı kullarına Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla hitaplar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen vahiylerin Ek serisi, tabi vahiy deyince sade Kur'an değil. Hadisler de vahiydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiyler iki kısımdır. Vahiy metlu, vahiy gayri metlu. Bir lafzı da manası da. Mevla'dan olan ona Kur'an-ı Kerim diyoruz. Namazda kıraat yerine geçen ancak oldu. Bir vahiy gayri metlu. Manası yine Allah'tan. Çünkü erkeklere ipek haram edilmiş, altın haram edilmiş. Ayette yok. Ama bunu kim haram edebilir? Ancak Allah, işte mana Allah'tan. Veyahut namazın rekatı öğlen namazı dört tekat. Kur'an'da yok. Ama bunu kim dört tekat diye belirleyebilir? Ancak Allah. Demek ki bu hadislerin hepsi nedir? Vahiy. Ama metlu Ne demek? Lafzı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi o manayı kendi sözleriyle ifade ediyor. Allah'tan gelen hükmü ve manayı ve beyanı ve bilgiyi ve haberi ve kıssayı hadislerde geçenleri kendi üslubuyla, kendi konuşma şekliyle cümle kurarak bizlere bildirmiş. Ama mana... Rabbimden gelmiş. Buna hadis diyoruz. Bu namazda kıraat yerine geçmez. Buhariyen sahih kitaptır. Bir hadisi okusan inna ata'ina yerine geçmez. Namaz olmaz. Ama mana olarak Kur'an'dan farkı var mı? Yok. Bağlayıcılıkta farkı var mı? Yok. Elaynen maharama resulullah misluh haramallah. Resulullah buyurdu ki benim haram ettiğim Allah'ın haram ettiği gibidir. Çünkü ben Allah'ın haramını size bildirebilirim. E siz de Allah'la görüşemeyeceğinize göre. Rumantuku'l hevaini vel la vahiyuhu. Habibim kafadan keyfinden canı istedi diye laf atmaz. Buyurduğu vahiydir. Ama ne hususta? Dini hükümler hususunda. Burayı ayırmak lazım. Yoksa tabii özel bir konu konuşuyor, birine şahsi bir şey söylüyor. Veyahut bana bir su getir diyor. E, ayakkabılarım için nalindenlerimi şuraya koy diyor. E bunlara vahiy denmez. Bunlara bir, herkesin anladığı bir şey bu. Ama şu haramdır, şu helaldir. Zekat kırkta birdir. Deveden şu kadar, koyundan bu kadar, altından şu kadar... Namaz işte öğlen farz dört tekat, ikindi dört tekat, akşam üç tekat. E bunlar vahiy olmak durumundadır. Çünkü Resulullah'ın bunları sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden söyleyecek hali yok. Şari ancak allah Teala'dır. Habibine de bu yetkiyi vermiş. Bu yetkiyi neyle göre vermiş? İşte hadis-i şerifler de Cibril vasasıyla Veya kalbine ilham ile. Yani birkaç yolu vardır vahyinde. Vahiy de illa Cebrail aleyhisselam gelmesiyle gerçekleşir demek değildir. Vahyin çeşitlerinden biriyle kainat efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Cebrail'e bazı görünür, gelir, karşılıklı konuşur, görüşür. Bazı kalbine üfler. Kendi gelmez, görünmez. İnne ruha lemin nefaze ruhi. ruh lemin Cibril kalbime üfledi diyor mesela. Bu gibi hadis-i vardır. Suretleri vardır. Hangi şekilde olursa olsun sallallahu aleyhi ve sellemin me gelen vahiylerin ekserisi vasıtalıdır. Yani ya Cebrail'e sen vasıtasındadır. İşte ya Rabbim rüya Rüya-i Enbiya Peygamberlerin rüyası nedir? Vahidir. İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ı kesmeye kalktı kurban etme. Neyle rüya ile? Kur'an'da diyor. Rüya gördüm. İnni fil menam diyor ayette. Ey oğlum diyor ben rüyada görüyorum ki Enni ezbahuk'u kesiyorum. Rüya nedir? Çünkü peygamberlerin rüyası vahidir. Bizimkine benzemez. İşte bu gibi suretlerle ama vasıta olmuş oluyor. Rüya vasıtadır. Cebrail Aleyhisselam vasıtadır. Ama Miraç'ta olan mükâlemede Cebrail Aleyhisselam araya ve devreye girememiştir. Hatta, ey Cibril gelmiyor musun? Niye beni burada yalnız bırakıyorsun? Dost dostunu böyle yerde bırakır mı diye sidretül müntehada Cebrail Aleyhisselam geri kalınca, kâinatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem oradan ileri çağrılınca Cibril ne cevap vermiştir? Lev tecavüzdû nur Buradan ileri benim makamım değil. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen bütün peygamberlerden ve meleklerden de üstünsün. Rabbim seni davet etti. Bu münteha, siretül münteha münteha, yaratıkların ilminin ulaştığı son nokta demektir. Nihayetten gelir. Dolayısıyla biz buradan ileri hiç geçmedik ve geçemeyiz. Ama Rabbim seni davet etti. Mübarek olsun, buyur gidebilirsin. Demiştir. Ben buradan ileri gelemem. Bir parmak ucu kadar aşacak olsam burayı, ilahi nurla yanar kül olurum. Ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o güç verilmiş, o güç kime veriliyorsa o makama geçebilir. Nasıl ki biz şimdi Rabbimizi göremiyoruz? Çünkü o gücümüz yok. E cennete girildiğinde görülecek mi? Görülecek inşallah. Girenler görecek. E, o zaman çünkü o göz verilecek, o göze o güç verilecek. La ehembilu atâye'l melik illa matâya. Padişahın hediyelerini ancak padişahın merkepleri taşır. Senin benim gibi Zayıf cılız merkeple saraya gidersen, padişah da seni ikramlara boğarsa <gülüyor> bizim eşek yolda tökezlenir kalır çünkü sarayın hediyelerini taşıyamaz. O zaman ne lazım? O hediyeleri veren padişah bir de onları taşımaya bir merkep, sarayın merkeplerinden tavlı yağlı böyle güçlü bir merkep verir. O zaman o onları taşıyabilir. Allah'ın ikramını da ancak Allah'ın verdiği güçle insan kaldırabilir. Cennette verilecek bir güçle Mevlan cemalini kullar görebileceklerdir ve görebilirler. Dolayısıyla Allah'ımızın kelamı vardır, mükâlemesi vardır. İşte Mirat gecesi vasıtasız kelam etmiştir. Cibril aleyhisselam oraya ulaşamamıştır. O makamda o mükâlemeye vakıf olamamıştır. Fevhâ ile abdî ve Necim suresinde kuluna neler vahyetti? Vahyettiklerini vahyetti diye şifreli buyurmuştur Rabbim. Açık vermemiştir. Çünkü orada üç ilimler verilmiştir. Miraç dersinde yeni çıkan Mevlid kitabımızın bir bölümünde bu miraç bahsi var. Orada bazı ilimler vardır. Demek ki Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelamıdır. Sözüdür. 104 kitap, sayfeler yani 4 büyük kitap, geri kalan 100 suhuf sayfeler, hepsi Rabbimizin kelamıdır, sözüdür. Ama Rabbimizin kelamının başlangıcı yoktur, sonu yoktur. Bizim gibi bak, Kaç dakika evvel başladım, dakika tut. Şimdi bitecek, ben sustum. Ne oldu? Bak başı var, sonu var. Rabbimiz ezelden konuşuyor. Konuşma sıfatının başlangıcı yok. Sıfatının sonu yok. Ne gibi? İlminin başı sonu yok. Ne gibi? İşitmesinin başı sonu yok. Anladın? <Luhu> Allah-u Teala min minel ezeli ile el ebedi. Akaitte, metninde ne der? ezelden ebede kelam sıfatına sahiptir. Amirun emirler verir, nahin yasaklar buyurur, muhbirun haberler kıssalar, bu kadar ümmetlerin başına gelen hepsini beyan eder. O için Rabbimizin kelamı bizimkilere benzemez. Ve Rabbimizin kelamı ne değildir? Mahluk değildir. Yaratılmış değildir. Bak bizim harflerimiz, seslerimiz mahluk. Şimdi bir, bir, birkaç saniye evvel olmayan bir harf şimdi yeni çıkıyor. Ağzımdan bak şimdi çıkan yaratıldı işte şu anda yaratıldı. Kim yarattı? Rabbim yarattı, o yaratmasa konuşamam ki. Susturur beni lal eder, felç eder, bir anda sessiz eder, harf çıkartamam. Bizinkiler yaratılmış. Allah'ımızın kelamı harfle değil, sesle değil, yaratılmış değil. El-Kur'an kelamı neyse bir mahluk. Kur'an Allah'ın kelamıdır, yaratılmış değil. İşte muhtezile mezhebi, Kur'an mahluktur falan. Ya mahluk derken, Kur'an'ı bir şeye basıyoruz, mushaf dediğimiz. E böyle bir kitaba bastığın zaman bunun kapağı var. Cildi var, işte efendim içinde kağıtı var, mürekkep var. E bunlar yaratılmış tabii, biz bunlar hakkında konuşmuyoruz ki. Bunlar o kelamın kelama delalet eden ayetlerde. E kelamı nefsi, Allah'ın ezeli kelamı, zatî kelamı, konuşma sıfatı. E buna sen efendim e, yaratılmış diyebilir misin haşa ve kella? Ama kapak tabii ki yaratılmış yani bu kapak şimdi basıldı. Diyelim ki bu e, şu zaman imal edildiği imal tarihi var yani. E, mürekkebin şeyi var, e, sayfanın bilmem efendim, ne zaman geldi ne gitti hepsinin başlangıcı var. Biz bunlardan bahsetmiyoruz. Konuşma kelam sıfatından bahsediyoruz. Allah'ımızın kitapları o kelama delalet eden efendim, lafızlardır. Şimdi Rabbimizin tekmin sıfatı. Dilediğini yaradır Zerreden küreye verin, varıncaya kadar. Her şeyi o yaratmış. Ondan başka halik yok. Yaradan yok. Efendim, insanların hareketleri, duruşları İtaatleri, namazları, isyanları, içkileri, kumarları, imanları, küfürleri, inkarları, hayırları, şerleri, yaratan ancak allah Teala. E niye yaratıyor şerri? İrade sıfatında da bunu konuştuk uzun, uzun Bu bir imtihandır. Namaz kılanın fiilini, gücünü yaratsa, zina edene o kuvveti yaratmasa bu ele imtihan olmaz ki. O zaman zaten herkes otomatikman hayır yapmaya robot gibi müsahkar kılınmış olur. Böyle bir şey olamaz. Elim hareket ediyor. Dilim şu anda konuşuyor. Gözüm yumulup açılıyor. Hep Allah'ın yaratmasıyladır. <gülüyor> ne buyurdu Rabbim? Sizi de yaratan Allah'tır. Yaptıklarınız da yaratan odur. Yani şu anda bizim yaptığımız işi de yaratan odur. E ben içki içiyorum o yaratıyor. Ya tabii o yaratıyor. Ama mesul kim? Sorumlu sensin. Çünkü sana iradeyi cüz'ye verdi. Sen eli titreyen adamın gayri ihtiyarı sallanması gibi hareket etmedin ki. Sen burada... Zorlanmadın ki kendin istediğin irade kullandın. E Allah niye yarattı? E imtihan olsun diye yarattı. Herkese istediğini yaratır, Mecbur olmadığı halde imtihan hikmetine mebnih olarak. İrade-i cüz'ye ile yaptığımız işlerin faili kim? Yaptığımız işin faili biziz. İşimizi biz efendim e, fail olarak, sebep olarak, mesul olarak biz devredeyiz. Ama yaratan olarak, yaratan biz değiliz. İçki içme işini, o gücü biz kullanıyoruz. Ama onu Rabbim yaratıyorum ibadet yapanın gücünde o yaratıyor. Günah işleyenin gücünde yaratıyor. Herkes yaptığı için cezasını, mükafatını kendi görecek. Rabbim tek isim var. icat etmek, oluşturmak, var etmek. Onun için yaratma lafını Allah'tan gayrısı hakkında, bu falan adam bir olay yarattı, dememek lazım. İcad etmemek lazım. İşte bunlar hep dikkatli konuşmak lazım. Yaptı başka, yaptı başka, yarattı başka. Yarattı lafından sakınmak lazım. Hepsini Rabbimiz yaratıyor, rızıklandırıyor, efendim hasta eden o, sıhhat veren o, öldüren o, dirilten o e, bütün fiillerin mucidi yani onların varlık sahasına çıkarıcısı ancak Allahu Teala'dır. İşte bizler de Rabbimizin Şan'u ve Celle Celalü yaratmasıyla şimdi burada konuşuyoruz. E, biraz ileride de inşallah bir, birkaç dakikalar sonra inşallah diğer konularda sorular, cevaplar ...Allah'ımızın bize öğrettiklerinden dinimizle ilgili çok önemli meseleler konuşulacak. İnşallah takip edersiniz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hocayla sohbetimiz başlıyor. Tabii ki sizden gelen sorular var. Olabildiği kadar sizden gelen sorulara cevap vereceğiz. Ama gündem var. Ve bugün özellikle konuşmak istediğimiz, geçtiğimiz haftalarda size tanıttığımız bir kitap vardı... İslam'da evlilik konusuydu Cübbeli Ahmet Hoca'nın kaleminden. Bölümlere ayılarak konu başlıklarıyla 4-5 bölüm halinde seri bir yayının ilk kitabıydı İslam'da evlilik. İslam'da evliliğin faziletleri eş seçerken aranacak vasıflar diye alt başlıklarla devam edip giden bir yayındı. Evlilik konusunu konuşacağız ama ondan önce Libya, Orta Doğu, ve tüm İslam coğrafyasının adeta alev alev yandığı günlerdeyiz. Libya'dan kaçışlar sürüyor. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliyelerinden birisini gerçekleştiriyor. Üstelik e, çok da usta ve başarılı bir biçimde yürüdüğünü kabul etmeliyiz. Ama, ama e, İslam dünyasında ne oluyor diye sorarak başlamak lazım herhalde. Hani şairin dediği gibi... E, şimdi az önce aklımdaydı ama toparlayamadım. Neyle Gezdim anladın? diyarı küfrü hep beldeler kâşaneler He. gördüm. He. Gezdim mülkü İslam'ı hep İraneler gördüm demiş. Ziya Paşa. Evet. Ee, yani demek ki bundan. Yani Ziya Paşa'nın niyeti neydi bilmem ama bu laf tehlikeli bir laf. Yüz sene önce de e, demek ki İslam coğrafyasının hali pürmün hali pek parlak değilmiş. İşte bu... Osmanlı'nın çöküşünün... Bu söz mesela niyete başladığı göre... başladığı yıllar. Tabii. Bu sözü sonradan e, çok sarf edenler biliyorum. Yani siyasilerden falan bunu nakledenler dinledim. Bu sözün iki yönü var mesela. Eğer ki bunu yani yazık dinimiz bize böyle emretmiyor ama dinimizi işte hakkıyla icra edemediğimizden bu hale geldik manasında söylese tes hali tespittir. Vak vakai tespit sayılır. Ama burada kabaat İslam'da onları ilerleten küfürdür. Bizi de geri bırakan İslam'dır. Kur'an din terakkiye mani'dir. Manasında Ziya Paşa söyledim söylemediğimi bilmem de şimdi. Yani Kullanılanlar var bu lafı. bu manada. bizim kastımızın o olmadığını ya, söylememiz lazım. Bizim o değil ama o manada çok kullanıldı. Ben bunu, e, takip ettiğim Çünkü Göklerden ilerleyen yaşanmış yani evet, yaşandı. E, bu manada e, İslam söylese, terakkiye mani'dir. E, bu manada söylese kafir olur adam. Bu manada söylese kafir olur. Herhalde fazla küfürdendir. Onun için niyet çok önemli bir İkincisi tabii ben şunu tespit etmem defaydı var. Halk bunu belki başka yerden hiç duymamış. Belki de duymak duyamayacak. Bu kargaşa hakkında bizim CHP'mizden bakış. Ayet-i hadis muhaciyesinde. Şimdi bir hadis-i şerife göre ne buyuruyor? İdâ vudâ seyfi ümmeti la yüze'u anu ilâvül kıyâme. Kılıç bir defa ümmetimin arasına girdi mi kıyamete kadar kılıç Çekilmeyecek gereğe. Bu mucizattandır. İç savaştan bahsediyor, Kafirlerle olan değil bu. Ümmetimin içine kılıç bir girdiği zaman. Biliyorsunuz, Hazreti Osman Efendimiz zamanında... Şimdi bu hadisten yola çıkarsa, kıyamete kadar Müslümanların kendi aralarındaki e, çatışmaların sürücüye anlaşılıyor. Sürücüye anlaşılıyor. Bazı ateşlenir, bazı ateşi söyler. Bunu bilirim. Şimdi mesela, şu at-ı kerimeye bakalım. Estağfirullah. Kul, Habibim söyledi ki huvel kadiru. Bu arada da şunu söyleyeyim. Bu Gazzafi denen hain, bu Kur'an'dan kulleri kaldırmıştır. Daha 30 sene evvel Üstadımız Mahmut Efendi adlandı duyardım ben. O zaman bu kadar, Yeşil kitabı kastediyorsunuz. Yeşil kitapta falan yok. Kur'an'dan da kulleri kaldırıyor. Yani. Bizim Allah'ın kitabındaki kullere lüzum yok diyor. Niye diyor? Kul söyle demek diyor peygambere. Peygamber yok ki diyor, ona söyle desin bir daha diyor. Orada söylenilen mekul diyor yani. İlerisinden git diyor. Yani bir Rabbil Felak diyor. Sabahın Rabbine sığınırım. Gül deki, Deki'ye bir lüzum kalmadı diyor. Euzubi'den başlıyor yani. Böyle bir... Libya'da basılı olan Kur'an-ı Kerimler böyle mi Yok, acaba? Yok genel Kur'an-ı Kerim mahasıda değil. Bu bunun kendi görüşü olarak bunu böyle söylüyor. Anladım. Yani bu adamın fikir yapısı böyle. Bu adam Allah'a da haşa akıl öğretmeye kalkar. Yani Kur'an'a müdahale edecek kadar zındık. işte Değişik bir adam. Allah Libya halkını da bütün oradaki bulunan çalışanları da diğer tabii Türkleri olmak üzere başta Türk olmayan da bir milyon Mısırlı varmış. Evet. Yani bütün milletleri Rabbim acilen halas etsin. Bu ateşi söndürsün. Bir sükûnet Rabbim temin etsin, etsin ve bu adamın şerrinden ümmeti muhafaza etsin. Yani Hakikaten tabii bu arada inşallah gelen gideni de aratmaz. Ya şimdi bir şiir var onu da söyleyeyim yeri gelmiş. Ne diyor Arap şair Ma tekel bun kad min awa وَخَلَّفَ الْمَلْعُونُ جِرْوَ الْاَشَدَّ مِنَ الْاَبَاءَ Bir kelp öldü, bağırtısından kurtulduk. Sabaha kadar af kuruyordu diyor. Ama melun um bir yavrulamış ki diyor, babalarından <gülüyor> beter af, af kuruyorlar diyor yani. Şimdi bazı kere hakikaten arattırıyor. Gelenin tehlikeli, ben geçen haftada dikkat çektim. Acaba halkın istediği bir yönetim gelebilecek mi? Halklar tatmin olabilecek mi? Bir hürriyet, bir özgürlük bulabilecek mi? Ben bundan endişeliyim. Çünkü yine bu karıştıran mikserin e, efendim bu e, sermaye güçleri, e, ulusal güçler, siyonizm e, yani arkada siyonizm ilk şey çeviren ilk efendim karıştırıcı. Ondan sonra işte onun uzantıları artık oradan Amerika falan onun uzantılarındadır. Amerika'daki yani bazı gruplar diyelim. Bunlar yani bazı kere istediklerine ulaşamazlar. İnşallah bunda da ulaşamazlar. Ee, her zaman tabii onların istediği olmaz. Allah'ın irade sıfatı var, kuddel sıfatı var. gereği bazı kere onların istediği yönde de bir tecelli olabilir. Bazı kere olmaz. Hiçbir zaman için diyemeyiz bunlar çok güçlüdür ne isterlerse onu yapıyorlar. Bunu demek de insanı kafir eder. Amerika isterse o olur. Yani Allah'a şirk koşmak. Kadir mutlak mı kadri yani? Kadir'i O zaman Allah'a şirk koşmak. Allah'tan ne isterse o olur Allah'tan gayrı yok böyle bir güç. Bunu dediğin anda şirk olur. Bu. Ama tabi adetullah diye de bir şey var. Ya adetullah şöyle Rabbim ama adetini e, adetullah ekseriyeti temsil eder. E, bazen Rabbim onu bozar. Onu bozması da bu böyle kendi kendine tabiat olayı değil manasında anlatmak için bozduğu olur. Ateşin yakmaması suyun boğmaması bıçağın kesmemesi gibi olaylar gelişir. Bunu Rabbim göstermelik yapar böyle. Yani yaratan benim buyurduğu, buyurmak için. Burada şimdi kul haberini söyle ki Hüvel kadir, <gülüyor> Allah gücü yetendir. Alâ'nyefâz hâleyküm O Allah size üstünüzden bir azap göndermeye kadirdir. Üstünüzden azap hortum, kasurga, fırtuna, efendim yıldırım, üstünüzden. Evmittehterculikum <gülüyor> yahut ayaklarınızın altından bu ayette mesela tasnif ediyor azap türlerini. İşte batmalar, göçükler, efendim e, deprem. Zelzele, deprem. deprem, işte yine Yeni Zelanda Bir anda yahu hiç bir dakika ver kimse bir şey bilmiyor. Ev mütehdi arculikum ev yelbisekum şi'an ya da sizi şialara, fırkalara ve gruplara e, böler. Ben buna da kadirim diyorum. Ve yedik be'se bazı. Kiminize, kiminizin acısını tattırır diyor. Kiminize, kiminizin. İşte bu iç savaşa delalet diyor. Kiminize, kiminizin acısını tattırmaya da kadirdir. İşte bu ırkçılıktan mütevellit, aşiretler, kabileler arası, efendim, vesaire çeşitli din, mezhep e, ayrımı gibi nedenlerle çok savaşlar olmuştur dünyada. Hala da olmaktadır ve olacaktır. Ben bunlara kadirim, ben bunları yaparım diyor. Şimdi hadis-i şerif var tabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti bu hususta. Sabahlara kadar ağladı, uyumadı, teheccüdlerde yalvardı. Yani ümmetimin kökünü kazıma diye. Rabbim ona şöyle söz verdi. Yani gökten bir azap gönderip eski ümmetler gibi senin ümmetini haritadan silmem. Genel manada ümmet gitmez. Veya işte yerden bir azapla, zelzele depremle bölgesel olur. Ama azab-ı istisal dediğimiz, kökünü kazıma, azabını yapmam. Bunu garanti verdi. Bu sözü aldım. İç savaşın durması için çok yalvardım diyor. Ümmetin birbiriyle savaşmasın. allah Teala bundan imtina etti. Çünkü kaderini Rabbim kendi bilir. E, hikmetini de kendi bilir. Bunu taahhüt etmedi bana diyor. Onun için e, bu olacak. Şimdi gelelim e, öbür meseleye. Sual geliyor şimdi. Buradan bir suali mukadder geliyor. Nedir o? İşte niye kafirler bu kadar huzurlu? Sen öyle zaten Huzurlu değil de. Görüntüde bir sakinlik var. Yani bir istikrar. Bir istikrar var. İşte şudur, durumda. Aslında onlarda da bu yoktu. İslam'ın aziz dönemlerinde, izzet dönemlerinde. İlk e, Emeviler, Abbasiler... Az yaşadı onlar, 100 sene, 150 sene falan. Ee, Endülüs devleti herhalde bir 750 sene kadar bir hükmü var, en az bir 500 sene zirvede yani. Bir Endülüs medeniyeti. Bütün Avrupa'nın ilim ve fen kaynağı, teknolojik kaynağı. Şeyin e, ne diyor o o zamanın İsviçre, Birleşik işte İngiltere kralı falan, ikinci George mu, üçüncü George mu? Endülüs hükümdarlarından da ikinci Hişam olabilir. Ona mektubu var. Ne olur diyor sizdeki sanatlar, ileri teknolojiler, gelişimler karşısında bizim çok perişansız bir de işte eteklerinizi öperim, eşiğinizi öperim falan. Kralın mektubu var tarihte geçen. E biz diyor ne olur çocuklarımızdan, kızlarımızdan, gençlerimizden size göndersek de e, oralarda e, tahsil etseler, çalışsalar, hizmet etseler bir şeyler öğrenebilirmeler acaba falan. Böyle bir yalvarış, yakarış, tazim e, bu. Yani Siyer'de geçen kayıtlı bir hadise. O zamanlardan gelindi bu zamanlara. Şimdi tabii ondan sonra e, e, ilerleme dönemi devam etmiş olur. Osmanlı'da da ilerleme sayarız. Yani ilerleme devam etmiş. Osmanlı'nın son 150-200 senesi artık. Tabii o da hep nereden? hep yine İslam'ın hükümlerinin yaşanmamasından. Osmanlı'nın gücünün azalmasından, cizyeyi kaldırmasından. Sana Allah Kur'an'da diyor ki hatta yurttur cizyete ayet ve umsahır Zelil ve hakir vaziyete gelip el, elden kendileri kelle başına cizyesini ödeyinceye kadar kıtale devam edin. Çünkü İslam adalet dinidir. Bu adalet sayesinde Balkanları şurası burası bütün dünya sütlüvan yaşamıştır. Yüzlerce sene çık çıkmamıştır. Hal böyleyken Efendim Bizans burada kendi milletine zulmederken, kırarken, dökerken efendim ne demişler? E, e, kardinal şeyi göreceğimize şapkası işte Osman'ın hmm. sarığını tercih ederiz yani. Çünkü mahvolduk burada büyük bir rüşvet, zulüm, her türlü irtikap var. Dolayısıyla İslam yaşandığı dönemlerde bütün medeniyetler İslam'dan istifade etmişler, Müslümanlardan istifade etmişler, Müslümanlar da Allah'ın emrini tuttukça ali ve galip olmuşlar. Kur'an sayesinde yükselmişler. İnellahu ya'rfu bihadel kitab hadis şerifte, Allah bu kitap sayesinde bazılarını yüksek edecek ve bazılarını alçak edecek. O kitap sayesinde en dülüsü üstüne den Osmanlı'yı üstüne den Allah yine o kitabın terk edilmesi, gevşetilmesi, Avrupa'ya kafirlerin modalarına uyulması, onlara benzeme isteklem başlaması neticesinde diğer milletleri Zelil etmiştir, alçak etmiştir. Bugün İslam coğrafyasında yaşanan durum Allah'ın Kur'an'a tabi olmamak ve Kur'anın hükümlerini tatbik etmemek neticesinde bu ümmeti alçattığının tezahürüdür. Efendim, bin senelik, 1200 senelik aziz tarihi görmeyip de şu 200 senelik zelil duruma bakmak insaflı bir bakış olamaz. Demek istiyorum ki, bu zillet, bu rezalet, bu kin, nefret, bu birbirine karşı adalet buğuz, bu katliam, bu İslam'ın getirisi değildir. Öğretisi de değildir. Tasvibi de değildir. Lanetlediği bir olaydır. Ya bir insan suçsuz üzere öldürülmesini, Kur'an-ı Kerim açıkça bayan ederken, hemen kateli bir ay nefsen, filan, sebepsiz yere adam öldüren, sebepsiz derken İslam'ın koyduğu sebepler var. Adam öldüreni öldürmek kısas gibi. Geri kalan sebepse kendime katilen Bütün insanları öldürmüş gibidir. Bir insanı öldüren cennetin kokusunu duyamayacak. Efendim, men yaptırmış müminen, bir mümini kasten öldüren ayette. Şimdi bunlar mümin mümini öldürür. Paralı asker getirmiş oradan, halkın üzerine salmış, efendim şeyi ateş edip. Bizim Trabzonlu gencimiz de öyle bir serseri kurşundan evet. gitti. Yani gurbettedir. Tabii Müslüman çocuğu Müslüman. Şehit olur. Ben muhtakariyim. Ben fakat mahte şehit gurbette ölen şehit olur. E bir de zulmen öldürülürse böyle. Yani bu nasıl bir zihniyet? Nasıl bir mantık? Şimdi deniyor ki kimyasal kullanma tehlikesi var. Yani onlar e, belki abartılar olmayabilir. Çünkü bir takım ama yalan adam, yanlış haberler ama de var. Adamların gözü dönmüş. Tahtım sallanmasın. Efendim e, şeyim nüfuzum bozulmasın diye bunlar her şey yapar. Çünkü İslam'ın bu İslam'ı temsil etmiyor bu kafalar. Bunun İslam'la alakası yok bu kafanın. Daha demin diyorum Kur'an'daki kulleri kaldıran adam bu. Bunun ne Müslümanlığı? Bunu Müslüman diye görmemek lazım. Araplara da teşmil etmemek lazım. O da ırkçılığa girer. Yani bu Araplar böyle diye böyle bir şey değil bu. Ben e, inenlerin efendim konuşmalarını haberlerde takip edebildiğim kadarıyla çok insanlar, bize çok iyi davrandı halk, halk iyi. Yani. Evet, genellikle ya böyle söylüyor. Ben söylüyorum. genellikle böyle duydum haberlerde. Ki ben belli bir kanalı izleyen biri de değilim. Yani her kanalı dinler, hani ki yönlendirilmeyelim bazı kanallardan. Herkesin ne dediğine bakıyorum. En azından Allah akıl vermiş bir mukayese yapıyorum. Genel itibariyle halkta bir şey yok. Ama bu yağmalama şey. Yağmalama kültürü çok acayip bir haram, çok acayip bir günah. Günah kebahir. En büyük günahlardan biri yani ne akıl ne iştir. Ben bunu buna mana veremiyorum. Tabii kam otoritesinin olmadığı, olmadığı bir yerde. Onda her yerde olur bu. Bu, tür şeyler, bu belli bir ülkeye ait o değil. Bu yerinde yerde, benzer olayların yaşanabiliyor. Benzer olaylar biliyoruz. neydi o? Amerika kıtasındaki bazı ülkelerde bile yaşandı evet. birkaç seneler evvel. Marketlerin yağmalanmaları falan filan. Bunlar oluyor. İnsan eee seciyesinde, tabiatında var bu hayvani iş. Bunlar hayvani duygulardır yani. Hat, hudut, sınır, hak, hukuk, helal, haram bilmemek hayvanlıktır. Ya, bu şey var insanda işte. Hayvani tarafı da var ya insan. Onu bir tarafa ağır bastırmaya uğraşıyoruz. Ya, bütün mücadelemiz nedir? Din için gelmişti. İslam şeriatı için gönderilmişti. Bütün mesele insanda bir behimi, e, hayvansı duygular tarafı. Bir melekani, meleki taraf vardır. Ha, i̇nsanda bir orta şey akıldır. Şimdi e, ruh tarafı vardır, nefis tarafı vardır diyelim. Nefis tarafı ağır bastığı zaman ruh tarafı mağlup düşer. Burada akıl dengeyi kaybeder. Akıl muhakemeyi kaybeder çünkü nefis e, gayrimeşru istekleri Hep kötülük emreder. Akıl dengeyi kaybettiği zaman bunu ölçemez biçemez, hayvani tarafı ağır geldiğinden insan hayvandan aşağı olur. O insanın hayvandan aşağı olduğu noktadır. Çünkü hayvan mükellef değil ve aklı olmadığından dolayı böyle insandan bir mertebe üstün olur. Ama insanda melekani taraf vardır. Akıl ağır basarsa, ruh ağır basarsa, şehvani taraf, nefsani hayvan taraf mağlup olur. O zaman ne olur? İnsan melekten üstün olur. Bak şimdi. Niye melekten üstün olur? Melekte de nefsani taraf ve dürtüler olmadığı için cihat yoktur. Cihat olmayacağı için mertebe ve makam terfisi yoktur. Saffat suresinde meleklerin kelamından hikayeten Rabbimiz ne buyuruyor? Hepimizin belli bir makamı var. İleri geri yapamayız. Ama insan öyle değildir. İnsan şimdi meleği geçebilecek kabiliyete sahiptir. Hayvandan aşağı düşecek duruma da maliktir. İşte bütün mesele İslam bu sohbetler, bu konular, bütün bu sizin sorular, halktan gelen sonra cevaplarımız, bütün mesele ne? Şu helal, şu haram. Sana sınır var. Sen hayvan değilsin. Sen insansın. İstediğinde evlenemezsin. İstediğinde yatıp kalkamazsın. İstediğin malını alamazsın. İstediğin yerde, istediğin yatağa yatamazsın. Bu kimin sormadan oturamazsın bu koltuğa. Bütün bunların için? Sen hayvan değilsin. İnsansın. Sınırlar çizmiş sana. Kim? Yaratan. Bunun için uğraşılıyor. Bütün gayret bunun için. Emri bil ne yani münker bunun için. Davet tebliğ bunun için. İslam'ın teşriği bunun için. Şimdi. Geldiğimiz bu noktada en korktuğum şey şudur. Bazıları bunu İslam'ın ve Müslümanların, Arapların, dolayısıyla İslam'ın ve Müslümanların aleyhine malzeme yapmak üzere. İşte bunlar böyle, işte hepsi böyle, birbirini yerler içerler, bunlar cani, katil falan falan. Bu çok yanlış bir değerlendirme olur. Suçu İslam'a bulan Allah maalesef kafir olma tehlikesi var. Yani İslam böyle yapıyor gibi. Kafir olur. Kesin kafir İslam İslam'dan gelmiyor bu. Bu Müslümanların İslam'ı yaşamamasından geliyor. Yalnız işte kafirlerde de bu çok vardı Haçlı Seferleri birbirini öldürmeler o Katolikler aralarında ne Ortodok savaşlar <gülüyor> yaktılar birbirlerinin hayır belgeleri var çok ilginç ben de çok şaşırdığımı e, hatırlıyorum e, 30 yıl savaşlarında Almanya'da insan eti satan kasaplardan eh, söz ediliyor yani bu caniliğin yani onların desirmesi. geçmişinde de, Geçmişi evet. de bu. şimdi şu andaki duruma gelirsek şöyle bağlayayım burada niye bu ümmete oluyor Müslümanlara oluyor şu hadis-i şerif bu Davud tahrişlidir bu çok acayip bir ifade şeklidir. Canan Efendi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ümmeti ümmetün merhumetün Ümmetim acınmış bir ümmettir. Yani inanan ümmeti kastediyor. Bütün hepsi ümmet yedi milyar insan ama ümmeti davet onlar. Ümmeti icabet kastediliyor. Bana inanan ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir. Peki bunların günahı yok mu? Cehenneme azabı yok mu? La azâbe alel âhir. Ümmetim ahirette azap yoktur diyor. Allah Allah nasıl yafar herkes sıyırdı mı falan? azab afet afit dünya. Azabını dünyada çekecek diyor. Çünkü dünyadaki geçicidir, ahiret bakidir. Rabbim burada temizliyor. Nedir dünyadaki azap diyor? El-fitenu iç savaşlar ve zelazilu zelzelelerdir. Çok ilginç. Bu, bu Sahih hadistir. Evet. Zelzeleler, yeller, seller, afetler ve iç savaşlarla dünyada diyor bunları temizlerim. Ama ha, ahirette tabi kaddafi gibi, şu gibi, bu gibi, diktatörler, zalimler, kafirler bunlar... Çekecek, o ayrı. Ama işte herkesin de bir kusuru küsürü var ya, namaz, gevşekliği, şudur, zina, içki, var işte. Fertlerinde var bir şeyleri. Böyle sıkıntılarla Rabbim ümmetimi temizler diyor sayı hadiste. Onun için yine Allah ümmetin şerrine yapmıyor. Hak şerleri gayrı eyler, zannetmeki gayrı eyler. Arif hanı görelim Mevlana'yla. Bir ara Neyden, verelim ve devam görelim. edelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca sohbetimiz sürecek kısa bir aranın ardından. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor ilk bölümde geçen bölümde Libya'da yaşanan olaylardan yola çıkarak İslam coğrafyasında akan kan ve özellikle Avrupa ve Amerika ülkelerine baktığımız zaman İslam dünyası niçin geri kaldı sorusu. Tabi e, bunun faturasını e, İslam'a İslam kesenler e, var ancak onları bir kenara bıraktığımızda e, ortadaki fiili sonuçtan yola çıkılarak. İslam aleminin zor durumu ve kendi içinde kan akıtmasının sebebini ve radikal örgütlenmeler de var. Bunlar İslami gruplar. En azından kendi ifadeleri böyle. Onların, Onların az önce... Onların da ben siyonizm tarafından kurdurulduğuna inanıyorum. Çünkü bir memleketi işgal edebilmek için, Afganistan'ı işgal edebilmek için, oraya saldırabilmek için, buraya orduyu gönderebilmek için Orada bir sivri uç ihtiyaç yani etmek lazım. Evet gerekçe Hatta onu kaldırıp da Amerika'daki şeye gelip de iki pilotu uçakla göz önünde canlı yayında kuleleri indirtebilmek yani Orta Doğu'dan kalkıp gelinip yapılacak iş değil. Evet o konu zaten aşağı yukarı açıklığa kavuştu ee, bile O zaman sayılıyor. ne oluyor? Adam bunu kendi yapıyor, kendi çalıyor, kendi oynuyor Ondan sonra bunlar bize böyle yaptı hadi işgal Ama edelim. Buradaki e, kritik durum şu. Sonuçta bu eylemleri yapanlar ee, işte büyük güçlerin çıkarlarına sonuç itibariyle hizmet edip gerekçe oluyor olsalar dahi e, bir takım İslami e, ama İslami, İslami iddialarla e, ortaya çıkmaları harici, harici mezhebi ortada yani nedir o biraz bahsetmek lazım yani, belki ha, yani haruriye ehli işte ayetlerin zahirine takılarak hüküm ancak Allah'a aittir meselesinden Hz. Ali işte e, hakem tayin etmiş hakem tayin etme olayında razı gelmiş diye ee, Hazreti Ali'e bile kafir. Hazreti Ali'nin taraftarları iken ayrılmışlar. Sonra Hazreti Ali Efendimiz'e kafir demişler. Sonra katlini vacip saymışlar. Öldüreni cennetlik ilan etmişler. Ee, İbn-i gelmiş, şehit etmiş Hazreti Ali Efendimiz'i. İslami sahikle işte. Yani tahrifle, yanlış yorumla ee, bunlar aşırı uçlar. Bunların yeni çıkmadı ki. Yani haricilerin devamı. Bu şimdiki bu tip şeyler haricilerin devamı. Yani Bombayı patlat, yolun ortasında, kime gelirse gelsin. Zimmimi, neymiş, hiç fark etmez. Yok kilisenin kapısında patlat, yok otobüste patlat. Böyle bir şey olmaz ki. Sen bugün İsrail'de bile olsan, oradaki bir otobüsün içinde patlatamazsın. Otobüsün içinde kim var? Masum halk var çünkü bu, sen savaşta değilsin ki. Yani o anda savaş olan cephede gibi durumda, gavurun askeriyle savaşırken gibi bir durum değil ki bu. Masum, suçsuz, halk... Yani buna fetva mı var? Yok. Ama efendim böyle arzi, şaz, bazı meseleyi bu konuya tatmıyor, bunu teşmil ederek efendim madem bunlar bize böyle yaptılar biz her yerde bize mübah ne yaparsak yaparız. Bunlar. İslam dışı görüşler. Ama e, yine ben diyorum başını kurcalayan yine kafirler. Masa başı oturup müsteşrikler. Nerelerde yumuşak karın var? Nerelerde zafiyet var? Kimlerde? Kimlerde? Aşırılığa meyil var. Hangi grupta, hangi cemaatta? Bunlar çok önceden tespit ediliyor. İşte Vahabil'i kurdurmak üzere gönderilen ajanlar ee, işte Lavrez de Lavrez değil o, Vahabil'i kurduran. Lavrez'in de çok faaliyetleri var e, herhalde. Osmanlı'ya karşı isyanların. O e, nedir o adamın daha adı? Daha Hem fır hem can hem fır bir şey. O Vahabil'ik meselesi kurduran. E, bu adamlar bunu kurdurmadan evvel Geliyorlar, yani sakalını bırakıyor, namazı abdest, bütün ilimler tahsil, teheccüd namazı, işrak namazı, herkesten daha takva, insanları yani kendisine hayran bırakacak derecede ibadet. Ama gavur adam. Yani ondan sonra... Bugün de böylesi var mıdır? Vardır, vardır. Kendine uygun adamı zaten için içindeyken bulabiliyor, dışarıdan tespit edemez. Camiaların, cemaatlerin içine girdikten sonra bakıyor ki bu adam... Taasuba meyilli. Ben bunu doldurabilirim ve öbürünün üzerine salabilirim. Acayip bir dolduruş var. Ondan sonra İslam adına gibi. Çünkü adam bir otorite, İslami bir bilgin durumunda, ayet, hadis okuyabilecek şekilde ortaya çıkıp da e, karşı tarafta ilim bakımından ondan da düşükse onun e, hükmüne girerler yani. Etkisine gir, girmeleri kaçınılmaz. Böyle kurduruldu bu fırkalar. Şimdi de e, burada tabi e, kaçın bu. Her şeyde olur bu. Her yolda e, mutlaka onu istismar edenler e, gayesinden çevirenler tarif eden olmuştur. Bu Allah'ın işte adetullah, sünnetullah. Çünkü Rabbimle buyuruyor Ve lev şâ rabbuk ele ce'alennâs ümmetten vahiy. Rabbim dilese bütün insanlara tek ümmet yapardı. Ve lâ azâlûne muhtelifîn. İftilafta devam edecekler. Çünkü celal sıfatın tecellisi var. Cemal sıfatın tecellisi Var. Lütfun mazharı lazım, kahrın mazharı lazım. Hadi isminin e, meclasın var. Mudil ismi şerifinin tecelligahı var. Bunlar kaçınılmaz, bunlar kaderin sırrıdır, çok da karıştırılmaz. Ama biz ne taraftayız? Nerenin malıyız? ne Nere adına çalışıyoruz? Sonumuz ne olacak? Kendimiz hak demiş, Kimse ben yoğurdum, benim ekşi değil demez. Acaba benim yoğurdum da bana tatlı geliyor da hakikatte ekşi mi diye bir sorgulasın. Mutlaka bir sorgulasın. Benim başımdaki adam şöyle evliya, şöyle alim, uçuyor, kaçıyor, ağlıyor sabahlara kadar. Çok zahit, çok takvaz. Lütfen. Nice batıl mezhepleri kuranlar, işte böyle sabahlara kadar ağlayıp ibadet ederek insanları saptırmışlardır. Hristiyanlığı bozan, neydi o? Meşhur adam, kaç günlerce ibadetler, ağır ibadetler üçe bölü, teslisi çıkaran üç itikadı, üçe bölen İsa Aleyhisselam'ın efendim bana geldi, İsa göründü bana deyip de, İsa Aleyhisselam'a kavuşanlardan değil, havarilerden değil. Efendim meşhur o, tefsirde de yazdık. Ee, şeyde de Hristiyan tarihinde de meşhur. Esas bu işi çıkaran kendini feda etmiştir bu uğurda. Ne demiştir? Ben e, işte İsa'ya gidiyorum ve ben öleceğim. Ve kendini öldürmüştür. Neden? Verdiği şeyler tutsun diye Üç kişi ayrı ayrı sır vererek bu 3 fırka oradan çıkmıştır. Hep bunlar aşırı ibadet, zühd, dünyaya soğukluk, çok takva sahibi geçinme hareketleriyle insanlara kendilerini kabul ettirmekle başlamıştır. Tahrif yapmak isteyenler, yolu bozmak isteyenler böyle yapmışlardır. Çünkü insanlar bir adam dünyaya meylsiz, zahit, takva, bir lokma bir hırka efendim hareketleri, davranışlarını gördüğü zaman hiç adamın itikadı şuyla buna bakmadan evliya Allah diyor ya. Bir ön yiyor diyor ya. Sanki bir ön yedi mevliya oluyor yani. Altında arabası bile yok diyor. Ne mübarek adam diyor ya. Şu Altında arabası yok diye mübarek diye bir şart yok İslam'da. Altında arabası varsa helaldan mı haramdan mı ona bakarız. Fakat milleti böyle saptırdılar. Ondan sonra efendim bu hocalar güzel arabaya biliyor. Yağlı yiyor. Tavlu yiyor. Bunların sözü dinlenmez. Ne olacak? Biz cihat yapıyoruz. Ne cihat yapıyorsunuz? Hepsi mücahitti. Şimdi müteahhit olanlar zaten. Eskiden aynı şey onlarda da var. Hemen hemen komünist ağzı konuşuyorlardı falan. Şimdi zenginleşince işler değişti. Hep komünist ağzı konuşuyordu. Cihat ne olacağız? Öyle yani, daire olmaz, iki daire olmaz, araba olmaz falan. Hep Allah yoluna vereceğiz falan. Ondan sonra fakir fukaran kömürünü veriyor. Adam kışın donuyor Allah rızası için. Bu yine kaloriferli evde oturuyor mesela. Bir kısım Bunlar tutmadı. Tutanlar Tutturan takım, tutturan takım ajan, imanlı değil, iman izhar ediyor, küfrü iptal ediyor, içinde gizliyor, kafir bunlar. Bu grupları kurduranlar, yani başları itibariyle, buna uyanlar, alet olanlar çok saflar var. Onlara kafir diyemeyiz. Bugün de bu tür yapılanmaların var, var olduğunu Olmaz mı? Bu demin sorduğunuz sorunun geniş bir cevabını veriyorum. Bu, bu şekil yutturuluyor, tutturuluyor. Yani, cihat adı altında, şu adı altında, bu adı altında, şimdi mesela, adam kalkıyor, betona göm gömüyor insanları. Betona gömüyor, işte Allah rızası, İslam adına. Kim sana bu hakkı verdi? Hangi dinde var? İslam'ın neresinde var? Böyle bir din var mı ya? Sen diyor biliyor musun, diyor, onun diyor, ne ihanet yaptığını diyor. Ne hıyanet yaptığını diyor. Ne yapmış? Ne yaparsa yapsın. Efendim, senden ayrılmış. Dinden mi çıkmış yani? Sen din misin? Herkes kendini din yerine koymuş. Beni bırakan gavur oldu diyor ya. Yani böyle bir şey olduktan sonra hemen ona göre hüküm, ona göre kendi arasında infaz. E birkaç kişi de korkuttuğun zaman öbürleri artık girdiği girdaptan çıkamaz. E dünyada bu oluşumlar var. Ondan sonra ama yine ne diyorum? Kurduranlar, kafirler. Bu bunu kurdururken kendi ya iyi bir takva sahibi rolünü yapabiliyor asaletten gelerek ya da kendi rolüne uygun Müslüman'ı buluyor. Çene var bir şey var ama akıl yok, muhakeme yok. Ya diyorum da bir ölçeyim biçeyim bi bi bu görüşler. Bugün neye hizmet eder bu görüşler? Hiç bunu düşünemeden sadece Papağan gibi konuşuyor. İşte Mehdili'ni ilan eden, Mesihli'ni ilan eden e, se yüzlerce senedir bu var. İkide bir me mehtüviye fırkası, şu fırkası, bu fırkası, Kadiyaniler, bilmem neler. Hindistan'da her yerde mutlaka bu şekil evet var. Din'i değiştirme, işte yozlaştırma, şiddetlendirme, ılımlandırma. Şimdi bunun iki tarafı da var. Bunun ortası İslam. Bunun iki tarafı da yavurluk. Bir şiddet patlatalım ortalığı her yeri gitsin miller. Havranın önünde. Ulan ne? Havranın önünde sen patlatamazsın ki. içinde de patlatamazsın. Burada zimmi statüsü var. Herkes vatandaş. İslam'da Rasulullah Sanzem kiliçelere eman vermiş. Mısır'daki kilisede, Efendim, Sina'daki o Musa'nın ağacının olduğu kiliçelere emanı var. Ya şimdi İslam bu mu? Ravza'yı mutağrata emanetine yapsınlar ibadetlerini dedi. Necra'nın Hristiyan heyetine. Ha, hepsini öldürelim, asalım keselim. Bu şiddet taraf, öbürü ılımlı, ılımlı, diyalogçu. Bunlar da ne? Bunlar hepiniz cennetliksiniz, Müslüman olmanız alizim yok arkadaşlar. Aa, çiçekler, güller saçılsın. Siz ne kadar aydın münevver adamsınız? Bunlar da kavur, bunlar da kavur. Anlatabiliyor muyum? Evet, İslam yani çok bunun keskin hükümler. E, Tabi İslam'ı şiddet yanlısı göstererekler. Allah'ın haramını helal diye. Sen masum canı öldürmek haram mıdır? Haramdır. Helaldir efendim. Patlat istediğin yerde diyen kafirdir. Çünkü nedir? Haramı ne yaptı? Helal, helal saydı. Akaid demetindir. Haramı helal saymak küfürdür. Ben istihlal küfrün. Ben ortadan atmıyorum ki desteksiz. Bu da tarafta Kur'an ayetlerinin inkar nedir? Küfürdür. İnneddin Allah İslam varken, İslam'dan gayri din makbul deyin derken, Müslüman olmadan da cennete girersin dersen, kafirsin. Böyle, şimdi bunlar bakıyorlar. Hangi tarafa kim maili onu o işe kullanıyorlar? Kim efendim şiddet tarafından götürürüz biz bunları, hem dinden çıkarırız, hem İslam'ı lekelettiririz, milleti dine düşman ettiririz. Onu o tarafa kullanıyor. Aynı güç. Bakıyor ki bu tarafta da çok böyle merhametliler var. Sabah kadar ağlıyorlar, üzülüyorlar, herkes acıyorlar. Aa, bunların bu merhametini kullanarak bunlara da bir. Fetvalar metvalar uydurtturup da birilerine ne yapsak efendim? Aa, kardinal de cennete gider, papaz da gider, hepsi gider, Ev acımak lazım. Hepsi Allah cennet Allah'ın çok geniş, cennet çok geniş, sade Müslümanlar dolduramaz. Babanın çiftliğiydi istediğini sokarsın. Onlara da oradan giriyor. Yani adamın kabiliyetine bakıyor. İşte benim gibilere de bakıyor. Bu diyor böyle dümdüz ortadan gidiyor. Bunu ne bu tarafa ne bu tarafa saptıramam. Buna yatırım yapmaya değmez diyor. Anladın mı? Beni de hoş, 30 senedir takip edenler vardır. Ben de bugün çıkmadım. Mantar değilim. Var mıdır? Vardır. Yani bunu hissediyor musunuz? Hissettim ama yatırım yapmadılar hiç bana. Çünkü adam görüşmek de adam diyor ki, bu diyor bize bir kazık atar diyor. Güvenilmez burada diyor. Sonra da bir kazık atar. Niye? Bakıyor ki ne şiddet tarafına çekebilirim, ne yumuşatmayı yumuşatabilirim. Bu adam kitabın ortasından konuşur diyor. Bu noktada ev elhamdülillah Allah. İstikametten ayrılmasın Yani orta gitmek en hayırlısı ortasıdır. Ama iki tarafta uçtur, sübüldür, yollardır, yol birdir, yolumdan ayrılmayın diyor. Şimdi burada işte bu aleminde yaşananlara geldiğimiz zaman bu iki şeyin şiddet tarafı ağır basıyor. Bu bahaneyle mikser arkadan karıştırıyor. Bak bu beni şeyimi bombaladı. O kulelerimi düşürdü. Orayı işgal, burayı işgal. Ondan sonra kendi diktatörlerini, masonları, e, efendim, sionist uçaklarını kendi koyuyor, 40 sene, 50 sene, gittiği kadar gitsin. Müslüman halkı ezilmiş. Libya niye müdahale yok şimdiye kadar? Bu kadar insan göz göreni ölüyor. Ama bu müdahale, Amerika mı yapması lazım şimdi? Niye İslam Birliği'nin, İslam Birliği'nin müşterek bir ordusu yok? Şu anda ne lüzum var kitapsızın? sizin gelip de Müslüman'ın kadınını kızını orada efendim öyle ya bir olağanüstü hal var. Geldiği zaman her şey içine girecekler evin barkı. Irak'ta yaptıkları gibi. Ne gereği var bunun? Niye şu kadar İslam alemi toplanıp toplanıp çay kahve içip dağılıyorlar? İslam toplantıları yapıyorlar. Ne kararları var bunların? Ne yetkileri var? Ne müeydeleri var bu adamların? Dünyanın en büyük parası bunlarda. Hiç mi Allah akıl vermemiş bunlara? Akıl vermiş ama adamlar akılları kiraya vermiş. Yani bir İslam müşterek ordusu olsa, İslam alemiyle ilgili bir konu olduğu zaman şu anda acil müdahale yapılıp Libya'nın iç savaşı durdurulması lazım. Hayır bu durumda Erbakan Hoca'nın kulaklarını çınlatacağız. İslam NATO'su falan gibi e, kavramların yani, e, tartışıldığını hakkı e, bir söylemiş. dönem hatırlıyoruz. Yani hakkı söylemiş ama başarılı olamamış. Yani bu böyle mi olur? Zaten başarılı olmaması için hemen lobiler devreye girip in aşağı. Hayır hemen başka bir şey aklı geliyor şimdi. Yani çok üzülüyorum şimdi kayıyor ki, ama kimyasal mimyasal tehlikesinde haberlerde duydum. Amerika diyor her türlü şeye hazırız müdahale edecek. Yahu kardeşim tamam da biz İslam aleviyiz. Burada Müslüman kadının kızın namusu var, avreti var bilmem nesi var. Bunu bari Allah peygamberi bilen bir abdestli Müslüman bir halk gelip orada bir sur yapacaksa yapsın. Yani bu kadar İslam aleminin bir müşteriyi yok mu ya? Yok. Ne yazık bu ya. Esas derdimiz bu olması lazım. O zaman hemen sorayım. E, hilafet meselesi e, bu sorunu çözer miydi? Hilafet çözerdi de şu andaki getirilmek istenen uyduruk hilafetler Amerika'nın getirmek istediği projeleri Bu çözmez. Amerika 50 devletle ama biriyle uğraşayım diye getirmek istiyor hilafeti. Şu anda getirilmek istenen hilafet Allah ve Resulü'nün halifeliği değildir. Amerika'nın istediği halifeliktir buna e, Biz nasıl e, şey bakarız? ılımlı İslam projesinin tatbikidir. Gerçekleştirilmesi için halifelik müessesesini kurmak istiyorlar. Bir defa benim iyiliğimi bir düşmanım istiyorsa Allah'ım Kur'an'ında bunlar sizin dostunuz olamazlar buyurduğu adamlar benim iyiliğim gibi görünen bir şey istiyorlarsa ben onu istemem. Benim peşin hükmüm oradan başlar. Biz bunu kendimiz aramızda bir lüzum Hissederek. Sen Libya'yı karıştır, Mısır'ı karıştır, orayı karıştır. Her tarafı mecbur et, her tarafı insiraş, her taraf boşluk olsun. Sonra da bunu başınıza getirin ve biz buna uyacaksınız diye kafirler bir atama yapsın. <gülüyor> ne manası var? Bırak dağınık kalsın dedi ya Berber'de. <gülüyor> Bırak dağınık kalsın. <gülüyor> Halifelik lazım bir şu anda. Lazım ama Müslümanlar bunu zaruret görerek, kendi ihtiyaçlarıyla, ulema heyetiyle. Ülül emir ulemadır. Atıyor Allah, atıyor Allah peygamberi tan ve ülil emri minkum İçinizden ulü'l Ne diyor tefsirlerde git bak? En başta ulü'l alimlerdir. Çünkü alimler Ben doğru soracaktım. Efendi padişah emri. padişah gibi Ya fetva kimden almak Tabi Tabii saltanat e, meselesiyle hilafet meselesini e, beraber düşünebilir miyiz? Saltanat yani e, İslam'a kadar götürüldü. Osmanlı'ya evet. Tabii hilafeti kâmile değildir Osmanlı'daki halifelikte. Asr-ı saadetteki değildir. Yani asr-ı saadetteki çok özel. 30 sene. Ondan sonrakine halifelik de denmez. Hadis-i şerife göre el-hilafetü ba'di 30 sene. Benden sonra halifelik 30 sene. Hz. Ali'nin dönemiyle bitmiş. Bir mucize olmak üzere bitmemiş. 6 ay kalmış. Hz. Hasan halifelik yapmış o arada. Hz. Muaviye devrinden evvel. Önceki o de. 6 ayla 30 sene tamam olmuş. Mucize bu kadar olur işte. Onunla mülkün diyor. Sonra saltanat başlar. Dolayısıyla ta Efendimiz'den 30 sene sonra sahabe hayattayken saltanat başladığını beyan eder sallallahu aleyhi ve sellem. E, halifelikte sünnete ittiba var. Yani benim sünnetim neyse halifelerimin sünneti aynıdır diyor. O halifelerin sünneti aynıdır dendiği zaman o bir teşri müessesesi gibi işlemiş. Onu ayırmak lazım. Ondan sonra saltanat var. Hata payı var. Yanılmalar var, yanlışlar var. Yani asr-ı saadet e, tanımı... Yani onun için halifelik bu lukat manasıyla halifeliktir. Lügat. İstilah halifeli değil Lugat olaraktır. Buna saltanat denebilir. Yani bu zaten e, Hz. Hasan'dan sonra, yani Hz. Muaviye bile halife değildir. Sultandır, meliktir. Hadis-i şerif sahittir çünkü. Çünkü onun yaptığı bir iş sünnet değildir. Ama Hz. Ali bir iş yapsa sünnet oluyor. Hazreti Osman'ınki sünnet oluyor. Şimdi burada fark var. Ondan sonra yanlış var, isabet var, isabetsizlik var. Bu olur. Buna pay koyarız. Oradan beri başlamış. Ama Osmanlı ecdadımız da bunu güzel temsil etmişler, iyi hizmet etmişler, kendilerinden ümmeti düşünmüşler. Hakikaten yani en az bir 400 sene bir huzur üzere bir sükuneti temin etmişler. Bir ara daha vereceğiz evet, bunlar ama. Bunlar tamam. E ama şimdiki istenen İslam aleminin kendi isteğiyle alimlerinin toplanmasıyla ittifakıyla oluşan bir şey olmadıkça bak İslam ulemasının alimlerin birleşmesiyle yapılacak bir iste ben bir şey demem. Ama şu anda işittiğimiz projeler Efendim bir model tespit etmek. Sonra öbürlerinin hepsini... Tabii onun dışında sanki bir yerli proje varmış gibi gözüküyor. O da Mustafa Kemal Atatürk'ün gizlendiği söylenen bir vasiyetinden... Ondan hiç bir şey anlamadım çünkü onu bir gizlemişler diyorlar ki... Iddia var. Evet. Evren dedi ki işte efendim o birisiyle bir gece kalmış bir Fransız artışlar. Onunla ilgili belgeymiş falan. Tabii ona bir cevap yani var bir yani. Dört yüz küsur sayfa... 400 sayfa diyor bir gecede yaşanan da ne var diyor. sutra 90 o, sayfa dedi birisi. 400 küsür küsur sayfa o iş olmaz. O iş olmaz dolayısıyla <gülüyor> belki... Mustafa Kemal'in orada bir e, tespitleri var. Onu biz de bilmiyoruz. Zaten e, Menderes'in dinlendirdiği mesele ne? Onu Siz, ona bağlayanlar a, var. Siz isterseniz hilafetini getirirsiniz. İşte o vasiyetten haberdar olduğu için o sözü söylediğini söyleyenler Ama var. Ama şu anda o müessesenin e, şeyi yok. E, altyapısı yok. Bu isim için, sırf markalaştırmak için olursa olur... Allah'ın dinine hizmet etmez bu, bu şekil olursa. Zaten siyasi maksatlı bir siyasi proje maksatlı olarak e, etmez. ifade ediliyor. Değerli izleyiciler, Kübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam edecek. Bir kısa aramız daha var. Değerli Ziciler, Cüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimiz e, devam ediyor. E, reklam arasında e, neşeli bir bölüm oldu. O sebeple yüzümüz gülerek programı açmış olduk. Tabii evlilik konusunda... Onlar konusuna... istiyorlar ki bizi de güldürür. ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onca diyorlar çok etkilenmesin. Kimse de gülmek için dinliyor yani. De, evet, öylesi de Hatta Cem Yılmaz'ın iyi ki Ahmet Hoca stand-up yapmıyor, yoksa biz işsiz kalırdık falan benzeri bir sözü de var galiba. Hiç duymadım. E, ben öyle bir şey hatırlıyorum. Tamamen doğru nakletmemiş olabilir ama buna benzer bir e, ifadesi var. E, şimdi evlilik biz konusuna girecektik ama e, galiba zamanımız müsaade etmiyor. Yok etmeyecek. yok büyük insanların e, bu konuda edelim. Niye hocam evlilik konusunda bu kadar ya babacığım, endişeli kitabı, bir haliniz var? Ya babacığım kitabı yazdık şimdi Gömer Nasuh Efendi çıktı Kürtü'ye vazetcek edecek biraz da tutuktu. Konuşması yoktu mübareğin. <gülüyor> Dedi ki tefsirden sonra ona tefsir yazdım, hadisten sonra ona hadis yazdım, fıkıhtan sonra ona fıkır yazdım. Hepsiniz orada indi El Fatiha dedi yani. Şimdi <gülüyor> kitap yazdık seri devam ediyor. Okusunlar etsinler yani ama burada bir çok ilgi çeken o böyle mi falan izaha muhtaç bir durumlar varsa zaten bunları deşersiniz. Hayır şimdi bölümler halinde e, zaten ön görmüşsünüz. İlk bölüm çıkmış. Evet. Şimdi o bölümlere bakıyorum. O bölümlerin arasında zifa fadabı falan gibi. Onlar e, yok ama da. Yok biliyorum. Ama yani çıkacak seri arasında o çıktığında baya e, renkli ve ee, ses getirecek e, tarafı olacak galiba bu işin. Ya bizimki derleme zaten. Ya İbrahim Hakkı alınmış, şundan alınmış, kaynak, hadisten kendimizden bir şey katma olmayacağı için e belki bir toplamaktan dolayı insanlara kolaylık olacak. Ama en azından şunu e, belki izleyicilerimize hatırlatmakta fayda var. E, şimdi pe evlilik Peygamberimizin sünneti. Sallallahu aleyhi ve sellem. E, özellikle erken evlilikte Tavsiye edilmiş, Edilmiştir, evet. teşvik edilmiş. Acele edilmesi gereken altı yerden biri. Ama bugünkü uygulamaya baktığımızda büyük şehirlerde yaşamak, eğitim ve evliliğin yüksek maliyetleri dolayısıyla dindar kesimleri de bu işin işine dahil ederek söyleyelim. Evlilik giderek zorlaşan ve ileri yaşlara doğru giden, dolayısıyla evlilik dışı ilişkilerin de bu vesile ve sebeple önünü yolunu açan bir pratik haline dönüştü. Bu konuda herhalde söylenmesi gereken şeyler olmalı. Olmalı çok da önemli ama işte yani bu neden efendim örf adet bozuldu. Avrupa'nın demin onu diyecektim. Efendim fenli tekniği teknolojisi alınmalıyken kötü huyları alındı yani. İslam'a uymayan adetleri alındı. Gelenek görenekleri alındı. ve Gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Derken kuvvet atmaktır diyor hadis-i şerif. Yani orada sen atoma kadar çoktan bulmalıydın. Tankını, şeyini kendin yapmalıydın. uçağının şuyunu, buyunu kendin yapmalıydın. Onlara o ayetler, namazın gibi farz eden ayetlere e, bakılmamış. İslam bizi geri bak Neyi geri bıraktı? Sen gidip de e, Batı'nın diskoteğini, plajını, e, gazinosunu bilmem nesini örnek alıp da e, filmini, sinemasını, eğlencesini, milleti eğlendirip işten alıkoyma projelerini e, ele al, aldın ki orada başlar başlar ama burada şimdi zaten kanallarda çaldı. Hepsi birini taklit ediyor. Bunları alıp da efendim işten, çalışkanlıktan, buluştan, efendim sanattan hiçbir şey alınmamış. Onsa din bizi geri bırakıyor. Din seni geri bıraktı. şu şimdi. hadisi aktarmakta fayda var gibi gözüküyor. Hocam kızını isteyen bir Müslüman'a fakirliğinden dolayı vermeyenin zamm edildiği bir e, hadis-i şerif var. Bab var orada. 51 evet bir bölüm. Siz o hadisten o. yola çıkarak bir bölüm yazmışsınız. E yani ben hadisten başlık 55. çıkarıyorum. 55. sayfada bir, bir en azından onu izleyicilerimize eee Men tereket aile felişe Fakirlik korkusundan damat fakirdir de kızımı mağdur eder endişesinden evlendirmeyi terk eden bizden değildir. Kız bizden değildir. Değildir. Yani bu hadisi İmam Gazali de almış. Diğer kaynaklarında verdim. Ee, yine Ebû Hureyre hadisi radıyallahu anh, o da bunu teyit mayedine ne diyor? İza خَتَبَيْلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَ Dininden, namazından, abdestinden, bir de ahlakından razı olduğunuz, beğendiğiniz biri sizden kız isterse فَزَوْوِجُوهُ Onu evlendirin. İlla tef'alû Bunu yapmazsanız, işte efendim ne diye yapmazsanız? Malarabet yüzünden e, dairesi, arabası, yatıkatı yok diyerek vesaire tekun fitne dün filaz ve büyük fitneler ve fesatlar eline boyuna kargaşa çıkacaktır diyor. Kızlar evde kalır, zina kaçınılmaz olur, kız kaçırma gibi olaylar yaygınlaşır. Efendim, o dünyanın çivisi çıkar diyor. Şimdi, buları bab halinde efendim, izleyenlerimiz okusunlar. Arifan yayınlarından çıktı bu. E, İslam'da evlilik seridir. Birinci kitabının adı Evliliğin Faziletleri Eş seçerken aranacak vasıflar. Burada bir de şu mesele var. Bablardan görürler. Hanım kardeşlerimizin faziletlerine dair 73. sayfada karı koca evlilikte bir sıkıntı var. Bir yük var. Birbirine tahammül var. Erkeğin üzerinde maddi yükler var. Şimdi bazen kadın da buna iştirak ediyor. Bundan dolayı sabır ve tahammül gerektiriyor. Onun için şimdi boşanmalar artmış. Sabırsızlıktan ben tahammül edemem bu işi hemen. Bırakayım birbirinden kurtulalım hesabına gidiliyor ama sabredip katlanmak ve tahammül etmek e, suretiyle ne sevaplar alırlar? Bu cevap çok büyük teşvikçidir. Yani yuvaların yıkılmamasına da çok büyük vesile olacaktır. Bu babı okusunlar. Mesela karı koca diyor, hadis-i şeriflerde zikredilen sevaplara nail olacaklarına inanmaları lazım. Evvela aitikat. Sevaba ben bundan sevap alayım. Öbür türlü adam diyor ki boşuna diyor bunun derdini çekiyorum diyor. Boşuna çekmiyorsun işte. Bunun bir karşılığı var. Bu hadis-i şerifler o kadar Güzel müjdeler vermiş, efendim, e, Enes İbni Malik'ten burada bir hadis var, bir sohbette bunu naklettim. Millet kırıldı, geçildi gülmekten de, o herhalde CD halinde çıkacak. İki, iki buçuk sayfa bir hadis-i şerif, Arapçası. Tercübesini 77. sayfadan, efendim, kadınların ne kadar müjdesi var. Hamile kaldığında, doğum sancısında, emzirdiğinde, doğurduğunda, çocuğu ağladığında, ya sevap sevap o kadar hadis-i şerif bildirmiş, bildirmiş. Çünkü bir kadın havla adında şikayet etti. Ayşe annemize diyor ya e, dedi ki ya dedi ben kocama süsleniyorum ediyorum kokular sürüyorum kendi de koku atan bir kadındı. E, dedi gelir gelmez dedi yatakta sırtını dönüyordu. Ben dedi yani böyle çekiyorum bu şeyi ama ben dedi hep yeni gelin gibi her akşam yeni gelin gibi yani hazırlık içindeyim. O da bana hiç itibar etmiyor falan tabi böyle olmamak lazım e, burada güzel hususlar beğendirmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sabretmesini kocasına ita, itaatken olmasını emrediyor tabi. Fakat sonra kadına sen bunu boşuna yapmıyorsun ve boşuna çekmiyorsun. Sen neler kazanıyorsun? Madem ölüm var ahiret var ahirette neler kazanacağını düşün. Hemen Ayşe annemiz dedi ki sen otur da ben cevap veremem bu meseleye. Resulullah gelsin. Sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hemen kokudan o çünkü yanında kokus attığı için kokular gezdiriyor. Havla mı geldi dedi. Evet dediler koku aldınız mı dedi ondan. Çok kokuyu çok severdi sallallahu aleyhi ve sellem koku almayı satmayı. Yani kendi satıcı değil de ticaret yapsam koku satardım buydu. Ondan sonra yok bir şey almadık dediler. Bir sıkıntısı varmış. Anlatsın buyursun anlat. Bir müjdeler ben tabii şimdi bu hadis-i okusam 20-40 dakikadan önce okurum. Bunları okusunlar. O kadar müjdesi var ki kadınların. Ayşe annemiz dedi ki ya bu erkeklerin durumu ne olacak ya Resulallah dedi ya. Yani erkekler cevapsız kaldı yani. Şimdi... Hani İslam erkek e, erkek kültürüne dayalı din falan haşa bu iftiralar dine olmaz. Bu hadis-i şerife bakınca o tespitler çok da yanlış gözükmüyor. Yani uygulamaya baktığınız uygulama, zaman. Uygulama ama uygulama İslam'ı yansıtmıyor ki. Uygulama adet ve örfü yansıtıyor. Evet. Uygulama din demek değil ki. Zaten bizim uygulamamız din olsa bizim ne derdimiz kalır ki? Biz Allah indi de makbul kullar oluruz. Bu, memleket cennet olur. Bu kadar olay olmaz ki. Uygulama Herkesin gelenek göreneği. Hele bir de şimdi televizyonlar ve kültür sayesinde Avrupa'nın gavurun kültürüne girdi mi? Bir karma oldu ki şimdi hepsinden beten oldu. Ucube çıktı meydana. Bir bizim kendi dine uymayan annenemiz var. Anadan atadan kalma bizde de var dine uymayan işler. Bir de gavurlardan girdi geldi. Şimdi millet artık tespit edemiyorsun, temizle edemiyorsun Neyi neye göre yapıyor bu diye. Çünkü o günkü seyrettiği diziye göre yapıyor yani. ...etkilendiği bir konuşmacıya göre yapıyor kocasına bir hareket. Bak diyor, bu kadın diyor, ne yaptı diyor ben diyor. Bu akşam diyor, ben diyor bizim adama bu hareketi çekeceğim diyor. Veyahut da adam oradan bir şey söylüyor. Bak diyor, kadın nasıl ilgileniyor kocasına diyor. Bizimki işte suratımıza bakmıyor diyor. Gider gitmez diyor, ben bu konuyu ele alacağız diyor. Evde kavga. Hep seyrettiklerinden, dinlediklerinden, izlediklerinden. Arkadaşlarının anlattıklarından. Böyle iş mi olur? Böyle hayat mı olur? Allah herkese bir kader yazmış. Herkesin kendine göre rızkı var, kaderi var. Geçimi var, huyu var. imtihanı var yani birbirinden örnek alarak olur mu hadisten ayetten nice ibret alarak hayat sürdüreceksin. Bu bu hadisleri okusunlar mesela. Efendim 81. sayfada 82'de burada yine kadınların faziletleri. Allah kadına Bin şehit erkek yüz şehit cevabı alıyor. Diyor kadın bin şehit cevabı alır. Hadi bakalım. Bu nasıl iştir? Ya Resulullah Hazreti Ömer şaşırdı buna. Ya Resulullah biz böyle bilmiyorduk dedi ya. Resulullah böyle dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem ya Ömer sen bilmiyor musun kadın sevap alır, alınca erkekten fazla alır diye. Gücü az, zoru fazla, sıkıntısı fazla, imkan imkanları az. Şimdi Allah Teala ecri zahmete göre veriyor. İmkana göre, imkansızlığa göre. Bunlar mukayese. Çok acayip hadis-i şerifler burada. Bunları okusunlar. Mesela bir tanesini söyleyeyim sırf. Enes da rivad ediyor. Abdülkadir Geylani Efendimiz de rivad ediyor. Kadınlar bir elçi gönderdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. O hadiste yine uzun da var. Uzun bir rivadette var. Ee, Efendimiz ona dedi ki Sizin birinizin evde çalışması, ev işi yapması var ya dedi. Bulaşık, çamaşır, halı süpürmek, silmek. Allah yolunda cihad edenlerin Kazadaki cihadın sevabı neyse sizin ev yaptığınız iş ona yetişirdi. Toz kaldırsan diyor ya kocasının evinden tozu kaldırsa bir sevap. E efendim yine bak erkeğe döndü bu iş. Ya niye erkek dönsün ya? Sen zaten bunu yapıyorsun. Enayi gibi boşuna yapma da bari bir niyet et sevap da al. Sen bu işi zaten yapıyorsun. Zaten yaparken bir bıktım diye yapmak var. Bir de. Allah rızasına niyet etmek Allah rızasına niyet edersen evi süpürürken de şey cevabı alıyorsun. Allah rızasına niyet etmezsen hacca da gitsen bir şey almıyorsun. Din niyetten ibarettir yani. Onun için insan bir Allah olduğunu, bir din olduğunu, bir ahiret olduğunu bilerek hareket ederse adet kabilinden gördüğü sofra kurmak, kaldırmak bile ibadete döner. Ama niyetsiz, idraksız, şuursuz olsa ibadetler de adete döner. Bu hikmetlerde işlenmiş. Yani bu kitap biraz fıkıh yönden ağırlıklı değil. Çünkü ikinci sırada evlenilmesi yasak olanlar çıkacak şimdi. Karı koca hakları, fıkıh onları ağırlıkta oluyor. Nişan ve nikah kamı çıkacak. Bunlar helalaran, mekruh, fıkıh yönleri ağır basar. Bunda çok kültürel konular var. Hakikaten hiç sıkılmadan önce fıkıh biraz sıkar. Caizdir, değildir, şöyle bunu anlamaya da çalışmak istemez falan böyle. Ama bunda akar gider. Çünkü mevize türündendir. İnşallah çok istifade olur. Ama ben inanıyorum ki bu hadisleri bilerek insanlar hayatını daha mutlu yaşarlar. Biz geçen hafta cevabı uzun olduğu için soramadığımız soruyla başlayalım Seferi istiyoruz. konusu var. Burada. Seferi konusu var. İşte Kastamonu'ya gideceğim demiş bir izleyicimiz. Farz namazları iki rekat mı kılacağım diye Sormuş şimdi, ama siz cevabı geniş vereceksiniz. E şimdi seferin mesafeye gidildiği zaman Hanefi mezhebine göre farz namazları iki kılmak, yani dörtlüleri iki kılmak. Çünkü akşam üçtür düşmez, sabah ikidir yerinde kalır. Dörtlüleri ikiye indirmek şarttır. Şafii mezhebinde böyle değildir. Şafii mezhebinde azimetle amel eden yine dörde devam eder. ikiye indirmek ruhsattır. Bizde ruhsat değildir, azimettir. Mecburidir. Bizde ikiye inmek zorundadır. Hatta dört kılarsa ne olur? Unutarak dört kılmışsa ama ikide oturmuşsa, de oturmayı unutmuşsa namaz bozulur. Çünkü o iki onun son te teşehvüdüdür. İki olduğu için sondur. Normal dörtlünün ikisinde oturmayı unutsa namaz bozulmaz. Da. Efendim, bunu durumda e, dördü unutarak dörde tamamladıysa iade gerekmez. Ama kasten bunu yaptıysa, seferiyken dört kıldıysa yeniden kılması gerekir iki, iki olarak. Namazı iade gerekir. Hanefi yani. de böyle yani. Bu iş bu kadar ciddi. Bundan dolayıdır ki seferi meselelerini insanlar çok sorarlar. Ben şurada seferi miyim, burada diyeyim. Buna göre en çok sorulan meselelerden biri, tabi bizim namazla ilgili namaz ilmi hali kitabımız var. Arifay'ın yayınlarında onu bulabilirler. Bir 300 küsur sayfadır. Namaz ilmi halinde benim hatırladığım kadarıyla sefer bölümü var. Yolculukla ilgili bir bölüm vardır. Adam gemide devamlı gemide kaç ay falan şunlar bunlar uzun uzun meselelerdir. Her birinin kendine özel de şartları var. Bunlar orada yazılmış. Namaz ilmi halinde o bölümü yani merak eden detaylı bilgi alsın. Burada bize sorulan soru şudur. Ee, köyüne gittiği zaman nasıl kılacak? Memleketine. Memleketine Anababa Hocan. Bu durumda e, üçlü bir tasdif yapmışlar. Bir adamın memleketinde ee, evi olursa, arazisi olursa, yani anne baba ocağından ziyade kendi evini kastediyorlar. Çünkü anne babanın evi kendi evi sayılmaz su bakımdan hayatlarında satabilirler. Falan ona kalmayabilir, mirasla da intikal etmeye de bilir diye. Kendi evi varsa, her halükarda köyüne gittiği zaman doğduğu yere evi varsa orada dört kılar. Bu Evi... E, Sefer esnasında iki kılar ama. Yolculukta iki hep. Gire, girene kadar oraya. Buradan bulunduğu şehrin e, ekli binalarını çıkar çıkmaz gelen namazları seferi kılar. Ondan sonra evi yoksa e, evi ocağı yoksa fakat orada doğmuş. Ve niyeti de büyük şehirlere gelmiş ama emekli olayım diye gelmiş. İşte bir süre çalışayım, skortamı doldurayım falan. Yani en nihayetinde ben köye döneceğim. Kalbinde bu niyet, içinde bu niyet, tabii bu en nihayetinde derken 10 sene, 20 sene sonra da olsa. Evet. Kalbinde bu niyet bulunan insan köyüne ye, dön, yerleşmek üzere yani. Şimdi şu anda biraz dönüş de başladı bazı bölgelerde. Böyle bir yaygın e, uygulama en azından imkanı bulanlar açısından Bizim memleket var. öyle oldu. Ben Göreli'ye gittim. Yeğenli köyündenim ben. Ee, çocukluğumda gittiklerimde çok da gidemedim. Hakkını veremedim yani memleketimin. Allah affetsin. Hizmet edemedim oralara ama böyle gittiklerimde haneler çok şeydi. Artmış. Yok. Evvelce çok azdı. Bu son gittiğimde birkaç sene evvel dolu. Kaynıyor herkes. Bir baktım e bizim memleketin halkı da biraz okumuştur, mürekkep alamıştır. Kütüphane müdürleri, askeriyeden şuradan da Emekli olmuşlar. Köye dönmüşler. Köye dönmüş. Niye geçim daha ucuz? Şeklinde de bir şey anladım ben orada. Yani büyük şehirlerde çok zor. İşte tabii ulaşım kolaylığı var şehir içerisinde artık herkes çok kolay her yere ulaşabiliyor. Evet. Dolayısıyla köylere dönüşler olmuş. İşte böyle bir niyet taşıyan adam ileriye dönük köyüme dönerim niyet taşıyan adam efendim gittiği zaman köyüne yine mukim. 4 kılar. Yani seferi sayılmaz. Ama evi yok, ocağı yok. Dönmeye de niyeti yok. O ara sıra gitmeye değil. Temelli dönüp yerleşme niyeti yoksa... Yani sıra bu, maksadıyla gidenler evet. açısından böyle bir hükümlülük yok. Yani benim senin köyüne gelmem gibi. O zaman yani bağlayıcı bir şeysi de yok. Yurdu yok. Yani ev yok, arazisi yok. Ocağı yok. Bu seferi kılar. Yani oraya bir dönme niyeti de olmadığından, orayı da kendini bağlayan bir meta malı da bulunmadığından seferi kılar. Yani böyle bir tasdip var. Evet. Efendim bir başka izleyicimiz de şöyle demiş. Biz üç kardeşiz. Sebzecilik yapıyoruz. En büyük abim veresiye çok veriyor. Ee, gelmiyor veresiyenin. Gelmeyen paralar e, sebebiyle bizim abimizde hakkımız kalır mı demiş. Şimdi bu herhalde üç ortak. Öyle anlaşılıyor. Ortak değilse zaten işçinin bunu deme hakkı yok. Tabii ki. Ortak olduğu zaman ortakların birbirine nesi var? Zımnen vekaleti var. Yani bir ortaksak üç kişi her konuda senin bana, benim sana sormam gerekmiyor. Z bu e, şirketi kabul etmemiz, ortaklığı kabul etmemiz zımnında neyi barındırıyor? Sen benim adıma, ben senin adına tasarruf edebilir mi barındırıyor? Onun için özel kayıt lazım istisnalar için. İstisna edilmediği takdirde bu kişi efendim bu genel yetkiyle böyle şeyler Gelip... veriyorsa da geri gelmiyorsa da burada hak geçmez. Genel zarardır. Ama... Öbür kardeşler burada tecrübe ettiler, böyle yapıyor, bu da eli çok açık, önüne gelene veriyor da geri gelmiyor diye. O zaman şunu demeleri lazım. Biz bu noktada razı değiliz, iki kardeş yani iki ortak, rızamız yoktur. Bundan sonra sen veresiye verme. Demeleri, o, gerekir. demeleri gerekir ki zımni vekalet, birbirine vekaleti o noktada bozduklarını bildirmiş olsunlar. Bunu demedilerse adamı, adama bir mesuliyet gelmez. İşin başında yönetim ondası veriyor. Ama bunu dedilerse, bunu dediklerinden sonra, o ile böyle bir şey yaparsa, tabii ki kul hakkına girer. Onlar da bunu haram etmeleri, hakkıları olur. O kişi de günahkar olur. Onun için ortaklara uymak zorundadır o zaman. Evet. Ee, bir başka izleyicimizde, cem yapılan namazın tamamı mı, sadece farzı mı kılınır? Hanefi mezhebinde cem yoktur. Şafii 3 mezhepte cem vardır. Hanefi mezhebinde zaten çok sıkışıklıkta bir zaruret durumunda taklit şey vardır ama bunu da milletin çok bilgisi yoktur bu işlerde Hanefilerin. Çünkü o mezhebin gereklerine göre onu da yapacaksın. O zaman da onu bilmiyorsun. O bir şeydir. Ama Cem yapan biri için Cem'de sünnetler kılınmaz. Yani Sadece... öğlenin ikindiği kılarken öğlenin son sünneti aradan düşer. İlk sünnet bozmaz. Mesela öğleni kılmadan ilk sünneti kılsa olur yani. Seferde zaten sünnetler düşer. Ama kılıyorum dese mani yok. Ama öğlenin farzını kıldıktan sonra ikindiği ona e, eklerken, o arada öğlenin son sünnetini kılamaz, kılarsa ikindiği cem edemez, cem hakkı düşer. Evet. Sünneti devam edeceğiz. Bir ara daha vermemiz lazım. Değerli izleyiciler, Jüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sizin sorularınıza cevaplarla devam edecek. Kısa bir aradan sonra. Değerli izleyiciler, Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Ee, bir yeni soruya geçmeden önce demin evet, seferilik e, konusunda seferilik bir eklemeniz konusunda olacak. Seferilik diyelim, yani insanlar bu gibi meselelerde e, şüpheye düşerler ise, işte benim burada evim vardı ama sattım da var mıydı da benim mi, işte şu mu, e, yok efendim mirastan kaldı kalmadı gibi bu gibi bir durum olur. E, bir şüpheye düşer, ben burada seferi miyim, mukim miyim, ihtiyattan dört kılarlar o zaman. Şüphelendikleri noktada ihtiya farzları dört kılarlar. Ee, bu arada ilim tahsini ve ezber e, Şimdi konusunda... Şimdi ben bu hususlarda çalışıyorum, kitaplardan yazıyorum dergiye falan. Sonra üzülüyorum insanların istifadesini arz edemiyoruz. İnsanlar tabii alsalar da okusalar da atlıyorlar o konuları. Böyle bir soru cevapla e, akılları başına geliyor. Sonradan da a öyle mi nerede merdi ya diyorum elinizdeki şeyde dergide mesela bu e, İsmi Şerif şimdi bitti de derginin son günleri yenisi çıkar inşallah. Mart sayısı Ama... için konuşuyoruz. Yok bu Şubat'tayız daha. Mart daha çıkmadı. Evet. Ben Şubat'ı söylüyorum. Musavvir İsmi Şerif'indeydik. Bu Şubat sayısında var Şubat yani. Şubat sayısında var. Musavvir İsmi Şerif'inde mesela öyle bir e, 58. sayfada öyle bir dua var. Yani hikmetli bir dua diyor ki mesela Hatta konuşmacılar diyor, bu duayı okumaya devam ederse Allah konuşmalarında serbestlik verir. Meseleleri güzelce beyan etmek, çabuk cevap vermek mesela ne kadar farkı var. Çünkü Allah'ın isimleriyle dua edeceksiniz. Rabbim öyle emrediyor. Benim isimlerimle dua edin. İlim tahsili ezberi kolaylaştırma. Bu dua eden bir kere okusa devam sayılır. Biraz uzuncadır, harekelemişiz onu 58. sayfada. Allah'u mentel musavvirul yedi tecmua Şetat tezumbül mütteferrikat. Mesela sen musavvirsin diyor, dağınıkları toplarsın diyor. Ayrı ayrı şeyleri birbirine katarsın eklersin diyor. Yani böyle başlıyor Rabbimin sıfatlarından onu met ederek. Ee, bu mesela dilimi beni, bana diyor Kur'an'ın sırrını bana taşıt diyor. Ee, dilimi açık et diyor. İşte meramumu beyan etme kabiliyeti bana ihsan et diyor. Bu gibi çok güzel bir dua yani. Hakikaten bir muhteşem bir dua. Bundan istifade etsinler. İnşallah rahman. Yine şimdi arada bir arkadaş soruyor mesela Hanım kardeşim çok sıkıntım var bunalım var ben inanıyorum. Bazen ev dar geliyor, duvar üzerine geliyor. Yani insanlar bunalımlara giriyorlar. Ve e, depresyon ilaçlarına çok müptela oluyorlar. Bunlar çok yan, yaygın olduğunu yan söyleyelim. Tesirleri. En çok satan ilaçlardan birisi depresyon ilaç. Halbuki yani en son çare olmalı. Biz tıppe karşı değiliz bu ilaçlar. Ama ben de hapis sürecinden sonra 5-6 ay icap etti. 8 sene kadar. Fakat zikirlerle, dualarla, yani açtım elhamdülillah. Hatta devam etmem. ...lazım olduğu söylendi. Bir de... ...bırakmak da sıkıntı. Birden de bıraktım. Onun da bayağı başka sıkıntıları var. Yan tesirleri falan. Onları da az çok çektim. Çünkü tabii yalnız kalmanın getirdiği... ...büyük tehlike, tehditler içinde kaldım falan. Bu olabilir. Çünkü uzun bir süre kaldım. Ama... ...hemen şifayı Kur'an'dan Allah'ın zikirlerinden aramak lazım. Yani... Diyor ya. ...siz beni zikledim, ben sizi zikredeyim diyor. Yani siz beni... İstiğfar ederek, af isteyerek anın. Ben de sizi merhametimle anayım. Siz beni şifa isteyerek anın. Ben şifa vererek anayım. Yani bu ayetin manası çok geniştir. Onun için biz burada yazdık. Mesela 53. sayfa Arifan dergisinde bunlar hep kaynaklı şeyler. Bak Bukhari'den efendim öbürü Tirmizi'den ne kadar önemli şeyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor sıkıldığı zaman. Ya peygamber olsan ne olur? Beşeriz. Sallallahu sellem, sıkıntı gel La ilahe illallahü le halim. La ilahe illallahü le azim azim. Tevhid. Öne bir zikir ki Allah'tan başka ilah yok. Arşın sahibi, Halim Allah. Azim Allah, büyük Allah, göklerin yerlerin Rabbi, arşın Rabbi. Bu zikri duyarak, hissederek insan okusa tevhid yıkar ya. Geçirir, hepsini kırar geçirir tevhid ya. Allah'tan başka ilah yok diyorsun. Dert mi kalır? Dert nedir ya? Allah'ın mahlukudur. Musibet de Allah'ın bir yarattığıdır yani. Bunların hepsini Allah açabilir. Onun için çok böyle hemen zahirci olmayalım. Manevi boyutunu zikri as asla ihmal etmeyelim. Korkum var, sıkıntım var, belam var, musibetim var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi Sıkıntı geldiğinde diyor. Ya hayyü akayyum bi rahmeti kestegil. Rahmetine sığınırım. Yani kainat efendisi hayat hep dua ede. Zikir. Her olayda bir dua. Her olay. Çünkü neden? Allah'la irtibat. Rabbinden kork kopmamak, Onu hiç unutmamak. Maalesef bizi koparıyorlar. Namazda bile hatırlayamıyoruz yani. O duruma gelmişiz. Onun için burada sıkıntılar hakkında özellikle çok güzel dualar var. 53. sayfada var. Yani üç tane falan dualar yazılmıştır. İnşallah Allah hepimize tabii sıkıntı zaman da insan aklına da gelmiyor. İşte bağırmak, çağırmak, onunla bununla uğraşmak geliyor ama hemen ilk çare zikir aklımıza gelse, şu zikirler ağzımıza gelse, bunları biraz meleke kesmedip hatta ezberlesek, ikide bir dergi kitabı yanımıza taşıyamayız. Sıkıntı her yerde gelir. Hemen la ilahe halim la ilahe rabbul la ilahe illallahül rabbul bir de manaya vakıf olarak inşallah Allah bütün belaları açma kadirdir. Yeter ki onu hatırlayalım. Onu andığımız anda o rahmeti mutlaka geliyor. Rahmeti geldi mi azabı gider. Evet. Ee, şimdi bir e, hanım izleyicimiz. Türbanlı bir bayanım demiş. Saç boyatmak günah mıdır diye sormuş. İşte Çok onu biz e, türbanlı derken demek ki yabancılara göstermiyorum demek istemiş. Evet. E, eşine tabii göstermek üzere süslenebilir. Boyamayı geçen sefer söyledik. Bazı şartlar vardır. O şartlarda siyah olmayacak, kalıp teşkil etmeyecek, suya mani olmayacak. Onu da nasıl anlarsınız diye bir hoca efendi bir tespitini duydum. Diyor ki, boya yaptırmadan evvel tararken neyse, boyadan sonraki tararken aynı akışla tarıyorsa, eğer en ufak bir değişiklik, bir kabarma, bir kalınlaşma, bir bir yavaşlama tararken hasıl olması büyük bir alamettir, diyor ki tabaka teşkil ediyor. Evet. Yani o olmayacak. İşte içerisinde necaset olacak, Bedene zarar vermeyecek. Dört şart açıklamıştık. Geçen derste. Aynı şartlarla caizdir. Ee, bir başka izleyicimizse Hocam yeni doğmuş bebeğe verilen isim onun kaderinde var mı? Var tabi. El Esma Tenzil Münesceva isimler gökten iner. Dolayısıyla kaderiyle çok irtibatlıdır. Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazlim, şimdi sorarlar. isim verirken durur böyle. O manevi haldir. Hatta bir ara dedi ki ya bana çok çocuk hiçbir soruyor. Günde kaç tane çocuk hiçbir soruyor bütün dünya. Çok şey yapmayın dedik. Yani biraz kaderin sırrıdır dedi. Ağır iştir dedim o. Fakat mesela yine bu geçen cuma orada benim de yanımda soruyorlardı mesela. Böyle duruyor böyle bir duruyor. Veriyor mesela orada e, herhalde Marifet Derneği'nin sitesinde de Mahmut Hazretleri görüntülü var. Yani duruyor böyle. Hüsniye diyor, Safiye diyor mesela. Yani ama durarak böyle bir düşünüyor. Efendim ismilerin gökten inmesi. Ondan sonra e, kaderin sırrına alakası var. Geçen vazdon dedim. Beni perşembe vazdanı dinlesinler. Lale Gül Efendi'nin 88.4 bir de Lale Gül Efendi sitesinden uydu adresini alsınlar. Bütün dünyadan dinleniyor ya. Perşembeleri 8'den sonra. Ondaki konuştuğum hiçbir yerde olmaz. Hiçbir yerde onları bulamaz. O çünkü halka hitap ya orada biraz coşuyoruz. Ondan sonra... Ya dedim Muammer dedim adamın adı katdahin dedim Muammer dedim Muammer çok uzun ömür verilmiş demektir dedim yani adamın adını Muammer takmışlar tabii dedim 42 sene saltanat dedim yani <gülüyor> e şimdi bizim adımız Ahmet takmışlar dedim Ahmet çok ham deden demek ham deden belaya da ham nimede de başımız beladan kurtulmuyor devamlı ham diyoruz dedim yani şimdi Muammer ıı, takılan başka durma Ahmet desin Ahmetlerin belası çok olur çok ham deden demektir ham nimede de olur. Belaya olur mesela. Şakir desen öyle değil. Şakir sırf nimete şükür olur. Şükreden. Mesela yani bu isimlerin sırrı var. Onun için takarken biraz dikkat etsinler. Böyle Kur'an'da var diye bu isim hemen takıyorlar. Ya Kur'an'da var İrem. İrem var ama helak olan kavim. At kavmi içindik. At diye takılmaz ki. Kur'an'da var. Kur'an'da Firavun da var. Firavun mu takacak? Yani Kur'an'da var diye ne manada var? Dağ mı taş mı Ya. Bir de iki de bir uyduruyorlar. Şu diyorlar cennetin şu kapısıymış falan. Her dakika bir soru cennetin öyle bir kapısı yok diyorum. Bu sefer gülüyorlar. Yavcı. Mübarek zaten kelime farsça. Cennetin farsça kapısı yok ki. Bütün kapılar arapça. Yani böyle millette bir şey var. Hatta dedim ki bir isimler ansiklopedisi hazırlayayım. Vakit bulamadım. Sahabe ve tabiinden binlerce isim. Millette rahat alfabetik sıraya göre seçsinler. Yani güzel olur. Ama yapamadım. E, hasılı isimlerin önemi vardır. Önde gelen böyle bir, millette olmayan bir isim olsun diye gidiyor, kaya takıyor. Ya kardeşim tamam da ya, millette olmayan bir isim başka da bulabilirsin. İşte annenin isminin ilk ecesiyle babanın isminin son ecesinden yani manasız bir şey çıkarsa türetil... ortaya olacak. Çok var, çok var. Var öyle örnekler. Bir var. de lügatta manası yok ya. Evet, yok tabii ki. ne olur mu bu? Değil e, mi? Yani onun hocam... ya karşılığı boş oluyor arkasını. Sırrını <gülüyor> aradığın zaman. <gülüyor> Şimdi bu öyle bir soru ki bilmiyorum nasıl içinden çıkılır. Maide suresinin 44 45 ve herhalde benim anladığım o memellem yahkum bir menzelillah fe ulakeumül kafirun Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalimlerin, kafirlerin, fasıkların takendirler. Ben ona herkesin anlayacağı dilden çok kısa cevap vereyim. Allah'ın indirdiğiyle indirdiğinin hak olduğunu. Ama kendi verdiği hüküm ona göre uygun değilse onun batıl olduğunu. Bile bile veriyorsa haram istemiş olur. Günahkar. Ama yok Allah'ın indirdiği hükmü vermezken, o hükmün yanlış olduğunu, kendi uydurduklarının hak olduğunu düşünerek verirse kafir olur. O kafir zalim, fasık taksimatı ondandır. Yani biraz ince konuştum. Arife Tarif, Çemberli Taş'ta marif demiş. Yani. <gülüyor> Anlayan anlasın. Evet, çok... yani önüne gelen kafir olmaz yani. Onlar hemen Kafir yapmak istiyorlar. Aa bir hüküm verdi İslam'a uymayan. Kafir olmaz. Çok kullanılan yani çok gündeme taşınan. Ama bir... benim kadar da kısa Hayır. ve pratik bunu da çözmüşler. Bilmiyorum çözen var mı? Ne diyorum sana? Hayır. Allah'ın uy... hükmüne uymadın. Onu meşru sayarak yaptıysan kafir olsun. Yok yanlış yaptım bilerek yaparsan günahçal olsun. Efradını camiye ayarını mani derler bir tanımlama yaparken. Yani derler, öyle bu, bu, bu bu kadar. Ee, evet bir saç boyası sorusu daha. Saçımı boyatırsam abdestim kabul olur mu demiş. Abdestin kabul olmaz tabi tabaka teşkil ederse. Yani tabaka soru... teşkil etmezse mani yok. Ee, bir kadın izleyicimiz çalışıyorum. Eşim çalışmıyor evde yani Lafı da biraz yanlış anlıyor. Bak geçenki biz kredi kartıyla haç ömreyi verdik. Başka hocalara sorular gitmiş hemen. Hoca müsaade etmedi. Ya biz dedik ki koltuğu dedik tur alırsa satın. Bu dedik ev alıp sana satmasına benzemez. Haç ömre yapmak bir fiildir. Mal değil, meta değil. Bunu Hizmet. alıp satamaz dedik. Hizmet. Ama dedik, ben öyle hatırlıyorum. Fark koymazsa, fark istemeden, zaten turun meblağı 800 euro. Yani hiç şeyle bank, finans kurumuyla alakasızken 800 euro. Bu da sana 4 taksit yapıyor, 800 euro veriyor. Yani, borç verme gibidir o, karzdır. Fark koymuyor, ne tura fark istiyor, ne senden fark istiyor. Ona biz bir şey demedik ki, böyle ömreye atacak, gidilir. İyi biz anlaşılamamış o, olabilir. Yani işte onu düşünüyorum, onu almış, sana satıyor. 800 euroluk hakkı almış, sana farkla satıyor. Bu olmaz. Niye? Evini satar vade farkıyla. Çünkü vadeli satışa girer. Ev maldır, belli bir şey. Burada mal yok karşılığında, onun için. Hani bu faiz değil ya, hoca satıyor bana dersen, Hayrettin Karaman vermiş bu fetvayı da, bu olmaz. Çünkü bu mal değil. Karşında alınıp satılan bir şey yok. Onu demek istedim ben. Yoksa e, fark koyulmadan böyle bir taksitlendirme yapılması halinde bu alınır. Buna caiz değil demedik yani. Evet. Ee, çalışan bir kadınım demiş. Eşim çalışmıyor, evde yatıyor. Beni çalışmak zorunda bıraktı. Ee, bu zamana kadar 3 çocuk bakıyorum. Ee, benim... Nasıl davranmam Allah lazım? Allah kolaylık versin, Allah sabır versin. İşte ahirette bunun derecesi bin şehit, kaç bin şehit eder yani böyle kadınlar var ya. Bu adam niye yatıyor? Hasta mı yatıyor acaba? Herhalde hasta olsa böyle demez. Herhalde, tabii ki. Sitemli yazmış. Tabii ki, çok sistemli. Dolayısıyla yani yine iyi davransın. İşte çocukların babasıdır. Yuvayı bozmamak üzere iyi davransın, sevabını niyet etsin. O hadisleri güzel okusunlar. Sevabını niyet etsin. Ahirette öyle kazanır, öyle kazanır. Çok büyük dereceler alır. Yani. Şehitlerin derecelerini kaç şehidi katlar. Ama tabii böyle adam da hani erkek olup da hakkın var ya kadını evden çıkartmama hakkı var. Adam. Yani, gitmeyeceksin şuraya, evden çıkmayacak deme. Ama şimdi bu adam bunda böyle haklara düşüyor işte. E, kadın çalışmasa açlıktan ölecekler evde. Ha, öyle sen, anlaşılıyor. Çalışırken de meşru işler bulunması lazım. Yani erkeklerle karışık şu durumudur. Bu gibi e, içkili yer şu yani vesaire. Haram işlere olmamız lazım. Ama bu durumda da bu adam mesuldür. Çünkü al-melul ile oğriz onunla bakışta onunla bilmaruf yedirmeleri, içirmeleri, giydirmeleri babanın üzerine yüktür diyor Kur'an. Bu mesuldür ama yani namaz kılmamak gibi, oruç tutmamak gibi aynı haram. Adam ahirette çok vebali var. Bir başka izleyicimiz oruçluyken banyo yapılır mı? Yapılırsa Yapılır. oruç sakatlanır yok, mı? girmez. Ağzında burnunda mukayyet olacak. Efendim bir yerinden bir şey kaçırmadıktan sonra oruca mani yok. Ee, ölmüş birisinin giysilerini yakmak caiz midir? Caiz yani? olur mu? Haramdır. Malları zayi etmeyin diyor. Hadis-i şerifte. İnna Allah kere eleküm selat. Böyle bir adet de mi var? Dedikodular. O şöyle de bu böyle dedi. Çok soru sormalar. Bir de malı zayi etmeleri Allah istemiyor. Mal zayi edilmez. Onu vereceksin millete ya. Fakire fukara vereceksin hayrına. Hayır böyle yakmak gibi adeti olan yerler de mi var Çavur acaba? Yavru adetidir belki bilmiyor musun? Müslüman adetinde ben bunu duymadım. Ben de Ama fetva olarak soranlar asla cahil değildir. Mal ediliyor. Niye zayi ediliyor? çıplaklıktan donuyor. Ver birine. Adamı Şş, hayrına. Bir izleyicimiz Ankara'dan Çubuk'tan Halil Yılmaz demiş... Ee, sabah namazına kalkamadım. Saat 9-10 gibi ee, sabah namazını kılarken nasıl niyet etmeliyim? 9-10 gibi derken kalktığı gibi ilk iş namazı kılmıyor. Çünkü o nasıl olsa öğlene yarım saat kalana kadar payı var, sünneti de kılınıyor diyerekten geciktirilmesin. Çünkü o anda ölecek olursa zimmetine terettüp ettiği için, güneş doğmakla üzerine yük bindiği için yani daha payı var diye benzemez. Mesela öğleni ezan okundu, ikinciye kadar payı var. İkindiye yarım saat, bir saat kalana kadar geciktirse de o arada ölse mesul olmaz. Çünkü son vaktine dayatmadı. Payı varken öldü. Ama bunda payı yok. Terettüp etti zaten güneş doğmakla. Onun için kalkar kalkmaz ilk iş o. Niyet meselesinde de kazaya niyet edecek. Kaza mıdır, eda mıdır derler. Evet. İşte vaktin çıkmasıyla itibar alana göre ee derler ki efendim çıktı diye kazadır. Yok öbür vakit girmediğine göre bir boşluk oluşuyor. Öğren girmediği arada boş vakit o. Mümmel vakit. Ama kazadır. Benim için en kolay şu. Bugünün sabah, Bugünün sabah işte. Evet. Şimdi e, bir izleyicimiz. Ergenlik çağına girmiş engelli bir kızım var. Tek başına abdest alamıyor. Ben ona nasıl abdest aldırsak Al demiş. Kendi aldırabilir ona. Kendi yanındayken aldırabilir. Kimse yokken de ona aklı başında birisi teemmüm öğretir. Ama kendi varken işte yine farz olan uzuvlar bellidir. Bunlar da kuru kalmayacak şekilde suyu ona değdirmelidir. Ona değdirmelidir. Yani bir, bir kere farzdır. İkince sünnettir. İkimal sünneti usta. Yani farziye çünkü zorluk olur bu gibi şeylerde devamlı. Bir farzı yerine getirsin en azından. Yani farz yıkanması farz olan uzuvların her tarafına suyu değdirir. İstihapesi kaplasın. Bu şekilde. Yeter. Bir yere gitti de gelemiyor. Kız kendi başına alamıyor. O da yine aklı başında olduğu için mesuldür. E ona teyemmüm de üretilebilir. Yani ee değdiği kadarıyla. Teyemmümü de yapamıyorsa da vakit geçiyorsa ima ile falan yine kılar. Yani teyemmüm yapamıyorsa da teyemmüm de yapabildiği kadar. Yapamıyorsa da bir şey yok. Çünkü o elinde değil. Yaptıran da yok, aldıran da yoksa. Onu da üretir onu Ben aldıramıyorsam, ben yoksam da teyemmüm et dersin. evet Allah yardımcılar olsun. Ne güzel yahu. İnsan sapasağlam kılmıyor efendim. Özürlü ve abdest alamayacağı abdest tek başına abdest alamayacağını diye falan halkımız duyarlı maşallah. Namazın önemi dinine dinine değer verenler Allah değer verir. Çok memnun oluyorum ya bu insanlara bu işin ahireti var ya bu bitecek işte bu. Sağlamı da gidecek, özürlüsü de gidecek. Ama bak işte şöyle yani Allah göstermeyecek mi şimdi bunu örnek sağlama yani şimdi. Bak bu vaziyette bu farzı yapabildi de yani sen. Ne bahane sunacaksın? Niye secde yapmıyorsun bana? Bu olacak iş midir ya? Sana bu kadar imkan veriyorum. Sen bana bir secde yapmıyorsun. Secde de senin karına yani. Benim bir menfaatım yok. Ee, bir başka izleyicimiz şöyle demiş. Hocam, üç kere bilerek cuma namazına gitmeyenin imanı gider diyorlar. Ve imanı gittiği için nikahı da düşer diyorlar. Alakası yok. Aslı nedir? Aslı faslı bozuktur. Hiç öyle bir şey yok. Ee, üç cumaya peş peşe gitmeyenin kalbine mühür vurulur diye Hadis-i Şerif sahihte var. Peş peşe üç cumaya gitmeleri, kalbi damgalanır, mühürlenir. Yani şuursuzlaşır. Maneviyatı alınır. Bu gibi manalara gelir. Bu kafir olur anlamına gelmez. Hiç namaz kılmasa bile farz olduğuna inandığı sürece Müslüman'dır. Bunu Cuma'ya özel kılmıyor diye kafir olmaz. Beş vakit namazla da Cuma'nın bir farkı yoktur. Onu da söyleyeyim. Yani Sabah namazı, öğlen namazı hiçbirinin cumadan farkı yoktur. Cumaya biraz biraz daha farklı önem vermişler yani evet ama... Belki haftada bir oluşunun kolaylığı kolay gibi e, bir en tarafı en var. azından hepten gavur yani diye daha bir e. cumaya gidip hesabı yapanlar vardır. Bayramcılar da vardır öyle. Tabii ki iman alametidir. Cumaya da gitmiyorum, bayrama da mı gitmeyim? Git! Ömründe bir kere secdeye git. Biz kar sayarız. Öyle gitme madem cumaya, öyle bir şey yok. Git ama... Yani öğlen namazı da cumadan aşağıda Hiçbir namaz cumadan aşağı Farzlar hakkında konuşuyorum. Tabii ki. E kafir de olmaz. Kafir de olmaz. Yani nikah da gitmez. Öyle evet. bir şey yok. E, tabii sorunun bir de devamı var ama az önce o konuya cevap verdiğimizi düşünüyorum. E, seferi kılmayı unutanlar ne yapmalıdır? İşte unutup dört yapı kılan demek istiyor o. O zaten Iadesi unuttuğu gereken... için iade gerekmez. Evet. E, sabah namazının vakti ne zaman biter diye sormuş. Ne zaman biter? Güneş doğmakla biter. Güneşin doğumu şeyde yazıyor takvimde. Güneş, imsak değil. Güneş evet. doğduğu anda biter. Zaten Yalnız, şu anda imsak vakti sabah namazının girdiği vakit. Girdiği, güneş doğumu da çıktı. Yalnız şu fark var. Güneş batmadan ikindiden bir rekata kavuşsan ikindi kazaya kalmamış olur. Menedreke rakat evineyle asrı kabile tegrubeşşemş fakat edrekele asr. Hadis sahittir. Ama sabah öyle değil. İki rekatı takılsa, taiyyatta otursa, selamı vermeden güneş doğsa namaz gitti. Savan namazında farkı otur. Tekbiri yetiştirmekle bir rekati falan güneş doğursa o arada namaz gitti. Selam vermeden de olsa gitti. İadesi gerekir. İadesi gerekir. Evet, bir ara daha bir vereceğiz. Keraat vakti geçince tabii. Çünkü doğmakla keraat girer, o anda edemez yani. Bir yani saat en az beklemesinler. Tabi, tabi. E, son arayı vereceğiz değerli izleyiciler ve o bölümde de yine e, sizlerin sorusunu, sorularınızı cevaplayacağız kısa bir aradan sonra. İzleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca'yla sohbetimizin son bölümündeyiz ve e, sizden gelen soruları da cevaplamaya devam ediyoruz. Bankada çalışıyorum kazancım haram mı diye sormuş bir izleyicimiz. Yani şimdi, Daha ama, doğrusu bankada çalışanın kazancı haram mı demiş soru öyle. Yani faiz haramdır, faiz müessesesidir. Bu müessesenin kazancı haram olduğuna göre buna da verilen haram olur. olur. Sakınmak lazım, az iş değil bu faiz işi yani ayet kelimelerde açıktır, sanihtir. Allah ile harbi ilanıdır diyor Bakara suresinde. Ahirette sara çarpmış gibi kalkacakları, yıkılacakları. Miraç gecesi hadis-i şerifinde e, Firavun hanedanının bile sabah akşam cehenneme giderken yol üstünde bu faiz yiyenlerin karnı şişik vaziyette devrildiklerini gördüklerinde üzerlerini çiğneyip geçtikleri çok sayı hadislerde. Yani zor iş yani. Ahiret zor iş. Haramdan sakınmak lazım. Ne yapalım? Allah helaldan da verir kanaat edilirse. Bir başka izleyicimiz yine faizle ilgili bir soru sormuş. Dedenin faizdeki parası torunlarına helal olur mu? Şimdi efendim şöyle diyelim faizdeki para oğlu onu koymuş faizde birikmiş. Bunun bankaya bırakılmaması lazım. O zaten faiz müessesesini desteklemek olur. Onun için bu para çekilir. Çekildiği zaman da bakılır. Bu aslında faiz sahipleri kimin faizi alınmışsa parasından fazla alınmışsa... Onların hakkı teretüp etmiştir ama şu müesseselerin geri dönüşünde kimin ki parası kimden ne kadarı geldiği bilinmediğinden o paraların onlara iadesi söz konusu olamaz. Olamayınca genel fetva işler. O da nedir? Fakir ve muhtaçlara verilir. Ana para dışındaki faiz geliri. Faize. Ana, ana para ana para dışındaki. Bu muhtaçlara verilir. Burada da torunlar muhtaçsa bu durumda alabiliyorlar. Alabilir. Genel muhtaçlara verileceği için. Ama şimdi burada da yanlış anlamasın. Bak demin ne dedim faizin günahını? Dedeler medeler böyle yapmasın. Torunum zaten muhtaç şimdiden koyayım. On sene sonra bunlara da helal oluyor falan diye. Bunlar Allah'a karşı hile içeriye gibi işler böyle şey olmaz. Ama burada bir şey olmuşsa, yani burada bir şey yaşanıyorsa, bu durumun çözümünü söylüyoruz. Yani bu durumda bu ne yapılacak? Adam bunu alamaz. E bu torunlara hesabında bunu çekti. Yani... Ana para zaten helal, miras. Kalan faiz parasını sahiplerine geri vermeleri lazım. Kimin hakkı geçtiyse. Bu bulunamaz. O zaman fakirlere dağıtılması lazım. Kendileri hakikaten çok muhtaç durumdaysa onlar da istifade edebilir. Ama o yatıran günah almadı demek değil. Elbette. ha Yatırıp yani sebep olan günaha battı. Torunlar açısından. Biz kendisi ihtiyacı... sen Ya başkasına verecek onu kendi muhtaç. O zaman Çünkü alabilirim. parayı yakmak diye bir şey yok İslam'da. Evet. Hani bu, faiz parasıdır, yak, böyle bir şey yok. Mesela tuvalete verilir, cami tuvaletine verilmez. Muhtacın eline verilecek yine bu da. Hani pisliktir de pis yere verelim, öyle bir şey yok. Çünkü o şahısların hakkıdır, geri dönmesi lazım. Onu bulup geri döndüremediğine göre, onun adına gidiyor yine hayrı cevabı. Yani fakire veriliyor. O hak sahibinin. Adamdan kesmiş. falan. Yani onun sadakası mağazına da gelmeyebilir. Çünkü o da niye girmiş o işe? <gülüyor> Meselesi var. E, Kendine bulaştırmış. E, mecburiyet olanlar da belki o olur. Yani kendi elinde olmadan bulaşılanlar da olabilir. E, şimdi bir izleyicimiz demiş ki e, hocam ben bir kere Ya Rabbi sen o kadar büyüksün ki benim gibi günahkar kulu bile affetmeye kadirsin diye dua ettim. Caiz mi? Caizdir. Hiçbir mahsur yok o duada. E, bir de tesbih namazı kılarken tesbihleri hafifçe Parmaklarımla saysam olur mu demiş? Olur. O zaten saymak zorunda saymazsa. Nasıl şey edeceğiz? Bir şey 300 tesbih var dört tek hatta yani. Onu şöyle rükuda ki şöyle parmakları afif oynatır. Bunlar zaten ameli kesire girmez. Evet. Ameli kesir demek adamı gören namazda mı değil mi diye. Yani yoksa ameli kesir tabii hemen böyle şuranı şöyle yaptın ameli kesir. Şuranı çektin ameli kesir. O kadar da ameli kesir basit bir şey değil. Ameli kesirin genel tarifi senin bakan namazda mı değil mi şüphe edecek. Ama şimdi Araplarda biraz hepten acayip evet. ya. Yani. Saate bakıyor böyle falan. Ben de namazda değil diyorum yani bu adam. Namazda saate bakarsan şahsen namazda değil zannetmem seni. Önünden geçerim yani. Ne bileyim ya saate bakan adam namazda mıdır? Bunlar başka. Ama böyle şimdi parmağında şöyle harekette Bunu kim görecek de namazda değil diyecek? Bir başka izleyicimiz de e, hocam emlakçılık günah mıdır? Emlakçılık yapan günaha girer mi? Ne dersiniz demiş. Emlakçılık yapan, e, emlakçılık meşru bir iştir. Şu kağıdı bir alabilir miyim? Orada benim ki. bir Fıkıhtan bir şeyim varsa orada yazı. Günah, efendim, olmamakla birlikte ne yapacak? Burada bir notum var benim. Diyor ki, satandan alacak, müşteriden almayacak. Müşteri, onun veli nimeti zaten. Müşteri sebebiyle burada kazanıyor. Daire satıyor. Ama şu andaki Komisyonu, uygulama komisyon. İki taraftan alıyor. Evet iki ya taraftan değil. alınıyor veya alıcıdan alınıyor. Anlaşmaya bağlı. Anlaşmaya bağlı da burada hakkı söylüyor. Yani mi? satıcıyla olan anlaşmaya bağlı. Şimdi burada kimden alacak? Satandan alacak. Müşteriden almayacak. Efendim bir de satıcıdan da alırken meblebe tayin edecek önceden. Yani yüzde de olsa tayindir o. %3 belirli. Lakin bu satışı konuşuyoruz. Kirada öyle değil. Kirada müşteriden de alması caiz. Kiralamada müşteriden de alması caiz. Satışta müşterinin Müşteri zaten canı çıkmış mal alıyor. Satan para kazanıyor. Satışta bunu hiç bilmiyorlar, demiyorlar. Evet. Burada fark var. Şeyden almayacak onu. Efendim, müşteriden almayacak ama alıyorlar. <gülüyor> Sizin de elinizde son soru zaten son bir dakika işareti de geldi bu son soruyla. Bu ne sonra de... o anneyim diyor gelen görücülere kızımın oğlana bakması taraf tarayım ama kızım ve oğlanın karşılıklı sorular sorup konuşmasına karşıyım falan. Zaten kendi fetvayı vermiş bu var ya şuna taraftan. <gülüyor> Bize ne kalmış Yani, yani hayır. şuna, ha, tamam, tamam, şuna tamam, karşı. demek. Şimdi ben kitaba uydum bunu şu vardır. E, İslam'da kız erkeğin birbirini görmesi vardır. Nişan kitabında da bunlar çıkacaktır. Yalnız e, iç elbisesi, yani evin içinde gece kıyafetle, öyle mini etek, bilmem ne, dar pantolonla, zaten şimdi sokağa çıkıyor. <gülüyor> Gerçi de e, İslam'a göre o erken karşısına böyle çıkmaları caiz değildir. Yine böyle bir normal arvetlerini örtecek noktada, e, efendim, ama iç kıyafetiyle, çarşaf gibi, dış kapalılık gibi değil. İç kıyafetiyle erkeğe çıkar, halvet olmaması lazımdır, halvet haramdır. Halvet bir odada tek başına bırakılmamalıdırlar. Yalnız hani birbirini görecek oca utanır bilmem ne büyüklerden hesabı bakacak bakamıyor suratına. Zaten görücüye gidiyor. Hayasından böyle oturuyor kalkıyor. Kızı hiç görmüyor ki zaten Abi, beğendim diyor. Öyle size kaldı mı kaldı, diyorsun? Kaldı kaldı. Şimdi böyle de olmaması <gülüyor> için ne olması lazım? Bazen şöyle yapıyor. Kapıyı açık bırakıyorlar. Onlar da yan odadan. Yani bu şekil yalnız bırakılabilirler. Kapının açık olması onu halvetten Denetimli çıkarır. Ama ve lakin, kapı açık da. <gülüyor> dışarı çıkmışlar, daireder. <gülüyor> Gitmişler, herkes dış kapıyı da kapatmış. O zaman bu kapının açık olmasının ne faydası var? Evin içinde olacak adam. Yani denetimli olacak, ara sıra <gülüyor> falan. Bu şekilde bir biz varız hesabı yapılabilir. Ama illa odada çok da cümbüş kalabalık şartı yok. Efendim bu ne dedi şimdi? Oğlana bakması tarafım caizdir Kız da oğlana bakacak, oğlan da kıza bakacak. Yani birbirlerine soru da sorabilirler, sorabilirler mi? Sorabilirler, sorabilirler. Efendim karşılıklı e, sorular sorup konuşmasına karşıyım. Konuşmanın dozu var, dozacı var. Bu bir kere görüşmekte bir iki mesele konuşulabilir. Ama bu ondan sonra telefonlar ve internetler aracılığıyla sabahlara kadar aşkın meşkin meseleleri. Bunlar caiz olmaz. Buna 104 dört kitafta geliyor Evet peki. Teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyiciler bu haftada programımızın sonundayız. Önümüzdeki hafta Cuma gecesi yine 20-25'te sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bizim hemen ardımızdan Gece attı başlayacak. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.